ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقرطه اعيوننا محمد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 وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Sallu ala şefii zunubina ve kurreti <Sessizlik> a'yunina Muhammed. Allah'ın selamı, rahmeti, mevfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. cenab Allah cümlemize anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve miyesel eylesin. Allah Azimuşan hakkı hak olarak tanıtırıp Hakka tabi olmayı Batılı batılı olarak tanıtırıp Ondan uzaklaşmayı nasip ve miyesel eylesin Esselamu Aleyküm Ve Rahmetullahi Ve Berekatuhu Evet Şimdi <gülüyor> Edebül Lisan'da Şurada kalmıştık Fazla konuşmaktan ve batıla dalmaktan nehi Evet Bilal bin Haris El Muzeni radıyallahu teala Anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buyurdu ki Kişi ucunun nereye vardığını Bilmediği Allah'ın razı olacağı bir söz Söyler de Bu sebeple Allah ona Kendisiyle karşılaşacağı Güne kadar rızasını yazar Yine kişi ucunun nereye vardığını bilmeden Allah'ın gazabını icap ettiren bir söz söyler de bu sebeple Allah ona kıyamet gününe kadar gazabını yazar. Hadisin ravisi Alkame bin Vakkas der ki, nice söylemek istediğim şeyler vardır ki Bilal bin Haris'in rivayet ettiği bu hadis beni ondan alıkoyar ya hakikaten öyledir nice bir şey mesela konuşursun konuştuğu nereye vardığını nasıl vardığını ne şekil olduğunu bilemezsin ama Rabbinin rızasına uygun olur Cenab-ı Hak kıyamete kadar onun rızasına uygun bir şekilde yazar bir söz de var sarf edersin o sarf ettiğin sözü nereye gittiğini ölçmezsin tartmazsın bilçmezsin ve kıyamet gününe kadar Allah'ın gazabına müstahak olur ya allah Teala böyle kötü bir akıbetten ümmet-i Muhammed'i muhafaza eylesin ve bizler için. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Muhakkak kişi mecliste bulunanları bir söz söyler de bu sebeple Süreyya yıldızından daha uzağa düşer. Muhakkak kişi mecliste bulunanları bir söz söyler de bu sebeple Süreyya yıldızından daha uzağa düşer. Yani öyle bir söz sarf eder ki, mesela sarf ettiği söz ne yerine gider, ne nereye gittiği belli olmaz. Mutarif bin Abdullah babasından naklediyor. Amiroğullarından birkaç kişi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldik. Bunlar, sen bizim babamızsın, sen bizim seyidimizsin, efendimizsin, sen bizim en faziletlimizsin, sen bizim en büyüğümüzsün sen parlak kasesin, sen şöylesin, sen böylesin diye demeye başladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ne söyleyecekseniz söyleyin, şeytan sizi şaşırtıp durmasın. Yani bunu bir anda söylersiniz ama beni bir anda da Allah şiddet koşabilirsiniz. Yani bunu söyleyin ama buna da dikkat edin. Yine Abdullah bin Mesud radiyallahu teala dedi ki, Sizi fazla konuşmaktan sakındırırım birinizin ihtiyacını giderecek kadar konuşması yeterlidir. Adam bir ihtiyaç gidecek yerine değil de bir ihtiyacı konuşmak için mevzuya girer, yüz bin şeyi onu ilgilendirsin ve ilgilendirmesin, her şeyi ortaya koyar. O ortaya koyduğu şeyleri gıybet'e girer, harama girer, çekişmeye girer. Efendim Allah'a Allah'a isyana girer. Mesela kişinin Allah'a, kişi Allah'ın gazabına mesela götürür. Sevaptan uzaklaştırır. Günahını ona alır. Onu günahını ona yüklettirir. Yani nice şeyler. İşte onun için burada çok hakikaten mesela diyelim iki kişi bir arada kaldı. Hemen konuşulacak neyi konuşulması gerekiyorsa Allah'ın rızasına uygun bir şey konuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ya hayır konuşun veya susun. Yani bir şey konuşacaksa bir insan hayır konuşsun. Baktı şimdi birisinin hakkında birisi mesela ya şu adam ne yaptı, şu nereden geldi, ne yapıyor, ne ediyor. Onu mesela hiç ilgilendiren, ilgilendirmeyen şey olsa adam mesela araştırmaya girdiği an yok kardeşim burada dur. Bu benim meselem değildir. Sen durup dururken beni niye adamın günah, günahına girmesine sebebiyet veriyorsun? Adamın günahını bana getiriyorsun, benim sevabımı ona götürüyorsun. Ne oluyor bu sefer de ben de şimdi derim ki ya bir de öyle tatlı bir sohbet olur ki o kızıştırır, o kızıştırır, o kızıştırır, o kızıştırır. Ondan sonra şeytan ikisini de ağzına birer gem vurur. Onları yer, yutar, sevaplarını alıp götürür haberleri olmaz. Evet. İşte onun için buna çok iyi dikkatli olmak lazım. <gülüyor> Mesela hele Müslümanlar... <gülüyor> İki Müslüman bir araya geldiğinde konuşacağı hayırdan başka bir şey konuşmamalı. Şerre götürecek, gıybete götürecek, insanların arasını açmaya götürecek, karı koca arasını açmaya götürecek laflardan kesin ve kes uzak durması lazım. Yala bin Ubeyd'den yanımıza Muhammed bin Suka radıyallahu an girdi ve dedi ki, size faydalanmış olduğum sizin de faydalanacağınız, faydalanacağınızı umduğum bir şey söyleyeyim mi? Söyleyeceğim. Bize Ata bin Ebi Rabbâh şöyle demişti. Sizden öncekiler fuzuli sözlerden hoşlanmazlardı. Allah'ın kitabını okumak, iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak ve geçimleri için söylemeye mecburen muhtaç oldukları sözler dışındakileri fuzuli sayarlardı. Gereksiz sayarlardı. Şu ayetleri inkar mı edersiniz? Halbuki Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, Halbuki üzerinizde gözcü melekler, kıymetli katipler vardır. Heh. Demek ki o halde, ben burada bir şey konuşurken, Kendi kendime şunu mesela hesaba koymam lazım. Şimdi arkadaşım bana fısıldar, şeytan bana fısıldar, Başkası bana fısıldar, fısıla fısıldalan şeyi, Benim ağzımda çıkan bir şey, Çıktığı andan itibaren Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Halbuki üzerinizde, Gözcü melekler kıymetli katipler vardır. Yani o gözcü melekler ağzından çıkan şeyi kayda geçirir. Kalpte geçirmez. Eski ümmetlere böyle değildi yani. Bu ümmete Cenab-ı Hak mesela efendim büyük bir lütuf ediyor. Yani diyelim kalpten kötü bir şey geçirdin. Geçirdiğin kötü şeyi işleme koymadın. Koymadın takdirde hiçbir şey yok. Sadece efendim o fiilden dolayı onu Rabbim bildiği için ondan dolayı istiğfarda bulunacaksın. Herhangi bir ve o kötü fiilden vazgeçtiğinden dolayı da sevap kaz kazanmış olursun. İşte onun için kişi konko ağzından çıkardığı bir sözü çıkarır çıkarmaz hemen sağında solunda benim üzerimde melekler var. Benim sözümü kayda geçirir, özümü kayda geçirir, yaptığım işlerimi kayda geçirir. Yine hatırla ki biri sağında, biri solunda. Bu önce okuduğum İnfitar suresinin 11, 10 ve 11. ayet kelimesiydi. İkinci e, ayette Kaf suresinin 17. ayet kelimesi. Hatırla ki biri sağında, biri de solunda. İki melek işlediklerini tespit ederler. İnkar edemezsin. Tespit edecekler o gün. O gün mesela Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Yani sen o gün mesela o zaten o melekler tespit ettiği gibi, kayda geçirdiği gibi, zaten senin elin ayağın, gözün her şeyinde şahitlik yapacak. Ke yine Kaf suresinin 18. ayet kelimesinde, ağzından bir ses çıkmaz ki yanında hazır bir gözcü bulunmasın. Ağzında bir ses çıkmaz ki yanında hazır bir gözcü bulunmasın. Sizden biriniz Amel defteri açıldığında içindekilerin çoğunun ne diniyle ne de dünyasıyla alakalı olmayan şeylerle dolmuş olmasından utanmaz mı? Bakın sizden biriniz amel defteri açıldığında içindekilerinin çoğunu ne diniyle ne de dünyasıyla. Yani ne dini için çalışmış ne dünyası için faydalı şeyler için çalışmış. Alakalı olmayan şeylerle dolmuş olmasından utanmaz mı? Ya ne kadar acı bir şey değil mi bunlar? Evet. Burada 62. hadiste kalalım. E bu bu hadisi de okuyalım da öyle geçelim. 63'te kalalım inşallah. Gerçi bununla ilgili çok şeyler de var. Ali bin Hüseyin Zeynel Zeynelabidin radıyallahu an dedi ki İnsanın dili yazıcı, meleğin kalemidir. İnsanın dili yazıcı, meleğin kalemidir. Dilin konuşmasa melek yazmaz. Nefesi de onun mürekebidir. <gülüyor> evet, bu burada kalsın. Ya hay, ya kayyum bi rahmetke estağis, esleh li şe'ni kullahu la ilahe Evet, Allah her şeyi görürle ilgili bir kısa bir şiir de okuyayım size inşallah. Rabbimiz olan Allah her şeyi görür. Acıyor kuluna hak yolunu gösterir. Emrine uyan kulları cennetine götürür. Kap karanlık gecede siyah karıncayı görür. Yaptığın her işinde seni hep görür Allah. Kimsenin görmediği yerde seni görür Allah Siyah tarlada yürüyen siyah karıncayı görür Allah Sabahın seherinde öten horozu görür Allah Zulüm etmeyin kullara zulmedeni Allah görür Hakları gasp edilmiş gasp edeni Allah görür Yerlerinde sürülmüş sürüleni Allah görür Nice canlar serilmiş yerlere sereni Allah görür. Filistinlinin kemiğini kıran Yahudi Allah görür. Kemiği kıran Yahudi'ye karşı barışan Arafat'ı Allah görür. Yaşamak en tabi hak hakkı iken yaşatmayanı Allah görür. Bu zulme karşı susan Müslüman'ı Allah görür. Müslüman zulme olmaz destekçi çünkü onu Allah görür. Yahudiler İslam topraklarında Müslümanları öldürür. Nice anneler dul kalır, nice ocaklar sönülür. Bu manzaralar hangi Müslümanı güldürür? Cezayir'deki Müslümanlar kazandığı yüzde yetmiş destekle, batının kafirleri onları susturuyor tüfekle. İnsan hakları adıyla seni kandırıyor bekle, yerli kafirler de ninilerle seni uyutuyor bekle. Bosnalı Müslümanların diri diri öldürdüğünü Allah görür, bebekler doğranır, kıyma gibi yedirilir. İslam topraklarında Müslümanların namusları kirlenir, Müslüman kadınları sırtların piçlerini taşır. Bizim Sırplı kafalıları Allah görür. Bosnalı'ya yardım gitmesin diye her yola başvurur. Müslümanlar üzülür, Sırplar kudurur. İnşallah Allah bir gün çarklarını çevirir. İnsan hakları bu mudur söyleyin Allah aşkına. İnsan hakları dediler dünyayı buladılar kana. Söyledikleri bu haklar Yahudi ve Hristiyan'a. Müslümanları hiçe sayarlar, benzetirler hayvanlara. Değiştirilmiş Tevrat'ta bakın ne diyor onlar. Onlara göre Müslüman kanı akıtma, akıtmak Allah'a kurban sunar. Kendilerini kurtarıcılar gibi gösteriyor zalim ağalar. Onları dostlar ediyorlar içimizdeki beyinsiz kafalar. Ya Rabbi! basiret ve şuur ihsan ihlas ihsan ile bu millete. Senelerdir itilip kakılıyorlar düşürme ya Rab zillete. Zillete düşmemizle yazık ettik ümmete. Bu zillet her zaman bizi götürür felakete. Evet. Bu da burada. Burayı kapatayım inşallah. Evet. Şimdi Rabbimizin kitabında Bakara suresinin geçen 5 sureden sonraki birkaç ayeti de okuyacağım inşallah. Cenab-ı Celle ve Hazretleri bu ayet kelimelerde şöyle buyuruyor: <gülüyor> El-azwillahi بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنظرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين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 اَلَّذ۪ينَ اشْتَرَوْا ضَلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا Sadakallahu'l-Azim Evet Cenab-ı Hak Celle ve Hazretleri ın öyle buyuruyor اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مُحَقَّقْكِ O kimseler ki keferu, kafir olan o kimseler sevaun birdir aleyhim, kendileri için, yani onlar için birdir ne? tehum emlem tınzirhum yu'minun. ister onları uyarsan, uyarmasan birdir, yani onları Allah'ın azabıyla korkutsan da korkutmasan da aynıdır neden? layu'minun, çünkü iman etmiyorlar çünkü iman etmiyorlar Toparlayacak olursak muhakkak ki kafir olan kimseleri uyarsan da uyarmasan da kendileri için birdir çünkü iman etmezler. Neden? Hatamallahu Allah mühür vurmuştur. Neden? Kalplerinin üzerine. Ala kulubihim. Kalplerinin üzerine mühür vurmuştur. Ve ala sem'ihim kulaklarına ve ala busarihim gözlerine. Gısa ve onların o gözlerinin önünde bir perde vardır. Ve lehum yine onlar için vardır ki azabun azim. Onlar için büyük bir azap vardır. Çok çetin bir azap vardır. Allah onların kalplerini ve onların gözlerini, kulaklarını mühürlemiştir. Ve gözlerinin üzerinde de perde koymuş. Koyduklarından ötürü onlar için o gün büyük bir azap vardır diyor. Bu iki ayet özellikle kafirler için. Efendim beyan edilmiştir. i̇bn Abbas Bakara Suresinin 6 ayetinin Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Medine civarında bulunan Yahudiler hakkında inmiş olduğunu söylemektedir. Onlar Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın onlara ve bütün insanlara gönderdiği son elçi olduğunu herkesten daha iyi bildikleri halde, onu herkesten önce tasdik edip ona iman etmeleri gerekirken tam tersine onu yalanladıkları ve için onları azarlamak ve suçlamak üzere. allah Teala bu ayeti indirmiştir. Daha önce mesela Yahudiler derlerdi ki, mesela müşriklere, Hala biz beklediğimiz son peygamber bir gelsin. Onunla birleşelim. Efendim sizin kökünüzü kazarız. Bekledikleri peygamber Araplardan gelip İsrailoğulları'da gelmediğini görünce hemen inkar ettiler. İşte bu hikayet özellikle onlara geldi diyor. Evet. Yine ve mine'n-nasi insanlardan öyleleri vardır ki ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر انسانlardan öyleleri vardır ki Allah'a ve ahiret gününe iman etmedikleri halde iman ettik derler. وما هم بمؤمنين halbuki onlar iman etmedik etmemişlerdi. Yani insanlardan öyle bir insanlar var ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Halbuki onlar iman etmedikleri halde bunu söylerler. Müfessirler bu ayeti kerimenin münafıklardan bir topluluk hakkında indiğini ve bu ayette zikredilen sıfatların münafıkların sıfatı olduğunda ittifak etmişlerdir. Münafık ne yapar? Efendim Müslümanın yanına gelir, Müslümanca konuşur. Kafir yanına gittiği zaman kafir gibi konuşur. Zaten onlar sıfatları sayıyor şimdi. Gene bak burada bu mesela insanlardan men mahum bi mu'minin. öyleleri var ki Allah'a ve ahiret gününe iman etmedikleri halde biz iman ettik derler. E. Yani, neden yuhaduunallah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yuhaduun <gülüyor> aldatmaya çalışıyorlar. Kimi Allah'a Allah'u Allah'a Allah'a anlatmaya çalışıyorlar. وَالَّذ۪ينَ amenu <gülüyor> Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışıyorlar. وَمَا <gülüyor> يَخْدَعُونَ Halbuki oysa onlar aldatamıyorlar. Onlar aldatamıyorlar. İlla başkasını aldatamıyorlar. Enfusuhum. İlla enfusehum. Ancak kendilerinden başkasını aldatamıyorlar. وَمَا <gülüyor> yeshurun Farkında olmadıkları halde. Yani Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışıyorlar o munafıklar. Halbuki onlar kendisinden başkaları aldatmadıkları halde fakat bunu farkında da değiller. Onlar zannediyorlar ki biz Allah'ı ve iman edenleri aldattık derler. İşte bakın münafıklık çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey. Evet. Neden bu yaptıkları şey neden? Si bunun içinde kolobihim onların kalplerinde maradun hastalık vardır. Yani onlar bunu niye yapıyorlar? Kalplerinde hastalık olduğu için. Ne hastalığı? Nifak hastalığı, inkar hastalığı, dinsizlik hastalığı, imansızlık hastalığı. İman etmiyor. Etmediği halde bunu söylüyor. Sezadehumullah marada. Allah Teala da onların o hastalıklarını, o küfürlerini, o nifaklarını sezadehumullah Allah attırdı onları. On ifaklarını attırdı. Merada. Ve lehum onlar için var azabun bir azap, bir çetin bir azap, elimun çok acıklı bir azap. Bimâkânü yegzibun. Yani onlar için niçin azap var? Bimâkânü yegzibun. O Kur'an kendilerine iman ettikleri mesela istedikleri halde iman etmiyorlar, etmediklerinden dolayı Allahü Teala ne yapar? O yalan söylediklerinden ötürü onların, efendim onlar için büyük bir acık, acıklı bir azap vardır. Neden gene toparlıyoruz? Onların kalplerinin içinde hastalık var. Allah da onların hastalıklarını arttırmıştır. Yalanlamalarından ötürü onlar için çok acıklı bir azap vardır. Ve izâ qîle lehum Onlara denildiği zaman ve izâ ve ida ne zaman ki qîle denildi ne denildi lehum onlara onlara denildiği zaman La tussidoun ardi. Yeryüzünde fesat çıkartmayın, bozgunculuk yapmayın, insanların arasını bozmayın, yalan konuşmayın, düzeni bozmayın, Allah'ın kulları arasına girip Allah'ın kullarını birbirine koymayın. Denildiğinde Kalu onlar diyorlar ki, Inna nahnu muslihun. Halbuki biz bozguncu değiliz, biz İslam edicileriz. Bugünkülerin dedikleri gibi, biz bozguncu değiliz diyor, biz İslam edicileriz. Evet. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Ela dikkat edin. Dikkat edin. Bu ela şeyi, yani dikkat çekecek bir şey, mesela e, işaretidir. Ela dikkat edin. İnnehum, doğrusu onlar, hum, onlar mufsidun. Humul mufsidun. Onlar mutlaka ifsat edenlerin ta kendileridir. Kendileri fesatçılardır. Walakin fakat, ne var ki? La yeşurun. Onlar bu fesatçılığı yaparken, bu fitneciliği yaparken, bu bozgunculuğu yaparken, kendilerini ıslah edici olarak gördükleri halde, fakat kendileri müfsid olduklarından farkında değillerdir. Evet. Evet. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde, biz ancak ıslah edicileriz. Ayetinde her ne kadar, kıyamete kadar, Kıyamete kadar gelecek münafıklar kastedilmekte ise de Hazreti Peygamber zamanında yaşamış münafıklar hakkında inmiştir. Yani kıyamete kadar da bu bunu kastediyor ve o münafıklar hakkında da bu bu sıfatı taşıyan herkes hakkında da bu inmiştir. Ve izâ qîle lehum Onlara denildiğinde âmenû. Onlara gelin siz insanların Allah'a iman ettiği gibi siz de iman edin. Ve izâ qîle lehum amenu onlara e, iman edin denildiğinde kema amenem nasu insanların iman ettiği gibi kalu derler enu enu'minu, enu'minu iman eder miyiz? iman eder miyiz? neden? iman eder miyiz? kema amenes sufeha bu beyinsizler gibi biz iman mı edeceğiz? bu akılsızlar gibi iman mı edeceğiz? bunlar sefihtirler, beyinsizdirler beyinleri yok, biz onlar gibi iman mı edeceğiz. Bakın, bunlar kendi aralarında bunu söylüyorlar. Enūmīnu <gülüyor> kemaʿamenasu, onlar da diyor ki kemaʿamenasufa. <gülüyor> biz, yani onlara yani gelin Allah'ın mesela sizden iman et, etmek, mesela iman etmeniz gerektirdiği olan şeyleri insanların iman ettiği gibi siz de iman edin denildiğinde biz bu beinsizler gibi iman mı edeceğiz? Ela dikkat edin, innehum doğrusu onlar homul mussuhumus sufaha onlar kendileri fesatçıların kendileri fasih efendim akılsızların sefilerin ta kendileridir beyinsizlerin ta kendileridir velakin ne var ki la ya'lemun bunu bilmiyorlar kendileri beyinsiz oldukları halde kendileri sefi oldukları halde kendileri alçak oldukları halde bunu bilmiyorlar iman edenlere bu sıfatı takıyorlar bakın işte şimdi bazen bir Müslüman alim bir şey konuşurken ya diyor şu münafıktır dikkat edin. Ya sen bu adamın kalbini mi okudun? Kur'an'da okudun. Kur'an'ın onun sıfatını zaten sayıyor. Onun sıfatını efendim yazıyor, belirtiyor. İşte Kur'an'a mesela iman eden her mümin bunlara baktığı zaman münafıkın kim olduğunu, fasıkın kim olduğunu, iman edenin kim olduğunu, imansız olanın kim olduğunu anlar. Çünkü burada Kur'an her şeyi iman edeni de anlatır, yetmeyeni de anlatır. Evet. Evet ve iza amenu onlar ne zaman ki iman edenlerle karşılaşırlarsa kalu amennâ biz de iman ettik. Bakın bir önceki ayette ne diyorlar? Biz bu beyinsizler, bu akılsızlar gibi mi iman edeceğiz? Fakat kendi aralarında mesela bir araya geldiklerinde ve iza amenu Müslümanlarla karşılaştıklarında kalu diyorlar ki amen na biz sizin gibi iman ettik. Ve ila baş başa kaldıklarında, kendileri iç içe kaldıklarında ila şeyat kendileri gibi şeytan olanlarla baş başa kaldıklarında kalu derler ki innema nahnum innema inna makum biz sizinle beraberiz. innema nahnum mustehzi'um. Halbuki biz diğerleriyle alay ediyoruz. Bakın iman edenlerle karşılaştıklarında biz sizin sizin gibi iman ettik fakat kendileri gibi şeytan elebaşlarıyla karşı karşıya geldiklerinde ya bakın bakmayın onlara. Biz efendim onlara öyle söyledik ama efendim halbuki ancak biz onlarla alay ettik. Ya. Müayet Kerimenin Abdullah bin Ubey ile münafık arkadaşları hakkında nazil olduğunu kaydederler. Bu münafık önce Ebu Bekir, Ömer ve Ali'yi radıyallahu anhum yüzlerine karşı övmüştü. Daha önce de onlar hakkında kendi arkadaşlarına bir kıt akıl, bu kıt akıllıları sizler nasıl savup gönderdiğime dikkat edin demişti. Bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil oldu. Allahu <gülüyor> yestehzi'u. Halbuki onlar mesela Müslümanlarla efendim e, alay ettiklerini zannediyorlar. Allahu <gülüyor> yestehzi'u. Allah da onlarla alay eder. Allah da onlarla alay eder ve onları azgınlık ve şaşkınlıklar içerisinde mesela boşu boş bocalar bir vaziyette onları bırakır o haleziyle. Ulaike işte bunlar var ya diyor Cenab-ı Hak Ellezine işterevud dalalete bil Onlar hidayete karşı sapıklığı satın almışlardır. Hidayeti satmışlar, sapıklığı onun yerine almışlar. Bilhuda, sema rağbihat ticarete Onların ticaretleri de kendilerine bir kar sağlamadı. Ve kanu muhtedin ve doğru yolda bulmadılar. Evet, burada iman karşılığında küfrü hidayet, Kur'an, nur, dost doğru yol karşılığında da sapıklı batılı, karanlığı ve çıkmaz yolu alan her kimse için ceza ve ikap söz konusudur. Çünkü böyle yapanlar sermayelerini kaybetmiş olurlar, onların sermayeleri ise sahip oldukları selim fıtrat ve gerçekleri idrak etmek için aklı yetenektir. Bilindiği gibi insanlar bütün sermayesini yitiren, herhangi bir ticarette yaptığı zararı telafi edemeyen, zarar eden taciri, ahmak ve anlayışı kıt olmakla nitelendirir. İşte münafıkın durumu da aynen böyledir. Evet. Ya Rabbim inşallah bizleri Kur'an'ın nuru ve bereketiyle bereketlendirsin inşallah. Kur'an, işte onun için Cenab-ı Hak Kur'an, efendim iman edenlere, Kur'an'a iman eden, mesela muttaki olanlara doğru yolu gösterir. Evet, geçen taharet de kalmış olduğumuz bu kitapla ilgili bunun delillerini şimdi okuyacağız inşallah. <gülüyor> Hı -hı. Sıcaktır. Sıcaktır. Evet Taharet temizliğin delilleri Suların hükmünün delilleri Yüce Rabbimiz Şöyle buyuruyor yani Geçen hafta taharet ve temizlikle ilgili Efendim Suların durumunu okuduk Ve şimdi bunun delilleri Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor Sizi temizlemek için gökten su indirir Bu ayet kerime Enfal suresinin 11. ayeti Diğer bir ayette ise şöyle buyurdu. Size gökten yağmur, kar dolu su indirdik. Bu da efendim Furkan suresinin 48. ayet-i kerimesi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ım doğu ile batı arasını uzak kıldığın gibi günahlarla benim aramı da uzaklaştır Allah'ım. Beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi beni de hatalarda temizle Allah'ım. Hatalarımı kar dolu ve su ile yıka diyorum. Bu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Bunun biraz kaynaklar uzundur. Buhari rivayet ediyor. Efendim ezan bölümünde, aynı kitap davat bölümünde, Müslüm rivayet ediyor. mesacit bölümünde, Zikir bölümünde, İbn-i Rivayet ediyor Dua bölümünde efendim, İkamet ı Sala bölümünde Efendim Ebu Davud Rivayet ediyor Nesai rivayet ediyor Ebu Davud tercüme ve şerhi rivayet ediyor Ve birkaç tane epey rivayet var Ben onları hepsini okusam zaman aldığı için Okumuyorum ama isterseniz okurum Deniz sularıyla Alakalı deliller Yüce Rabbimiz size Deniz avı yapmak Size deniz avı yapmak, onu yemek size helal kılındı. Bu da efendim Maide suresinin 96. ayet-i kerimesi. Biz gökten belli miktarda su indirdik. Biz onu gidermeye, yerin dibine çekmeye de kadiriz. Bu da Müminin suresi ayet 18. Böyle bir yerde bir mevzuyla karşılaştığınızda, müşkilat durumunda şey isteyin, kaynak isteyin, kardeşim neye göre konuşuyoruz? Hangi ayette, hangi hadise göre konuşuyoruz? Ama tabi bunun karşısında efendim cahili de çıkar, kabul etmeyebilir, imamı da layık imamlardan çıkar, onu da kabul etmeyebilir. Adamla ayette, hadise konuşuyorsun, ya diyor sen başka dille konuş benle diyor. Hadi. <gülüyor> ya. Evet, görmedin mi? Allah gökten su indirdi de onu yerin içindeki kaynaklara, yerden fışkıran pınarların içine soktu. Bu da efendim Zümer suresinin 21. ayet kelimesi. Ebu Hüreyra radıyallahu Teala anhu'dan yine rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir adamın yarası, Resulullah Denizde yolculuk ediyoruz. O denizin suyu bize temiz midir? O suyu kullanabilir miyiz? Sorusu üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Evet. Denizin suyu temiz. Ölüsü balık vesair. Denizde yaşayan hayvanların ölüsü de Helaldir buyurdu. Evet. Burada Bu kaynakta baya bir huzur. Müslü de Ahmet'ten geçiyor. Efendim, ondan sonra e, i̇bn Mace'den geçiyor. Ondan sonra efendim Ebu Davud'dan geçiyor, Ebu Davud tercümesinden geçiyor, Tirmizi'den geçiyor vesaire. Tirmizi sahih diye rivayet etmiştir. Evet. Kuleten sularının delilleri, ibadeti yaparken işte böyle delilleri bilip de ibadet yaptığımız zaman hiçbir sıkıntı kalmaz. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Sizi neden yasa, size neyi yasakladıysa ondan sakının. Bu hangi ayet-i kerimeydi? Haşr suresi 7. ayet-i kerimesi. Abdullah bin Ömer radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ehli yabani hayvanların uğrağı olan suyun durumunu sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki kulle, kulleteyn. Bir kulle kulledir zaten. Kulleteyn dediği zaman iki kulle demektir. İki kulateyn, iki kulle miktarında su pislik tutmaz. Bunun efendim Ebu Davud da rivayet bu Ebu Davud'a geçiyor, Tirmizi'de geçiyor, Nesai'de geçiyor. Efendim Nesai'de, Ahmed'de geçiyor, Darimi'de geçiyor. ...ve bu hadisi... ...bu kaynakların tamamında rivayet etmişler. Evet. Necis sularla alakalı... ...deliller... ...eğer bir suyun içine necis olan bir şey... ...girerse, gözle o necisi görebiliyorsa... ...duruma bakılır. Bu su da iki çeşittir. Birincisi, akan su... ...bu su pis olmaz. İkincisi de durgun olan sudur... ...ki bu da iki kulateinden ...aşağı olmamak şartıyla... ...böyle bir su... Üç vasıftan birisi değişmedikçe o su temizdir. Mesela diyelim ki bir su suyun başına vardık. O suyun başına vardığımız takdirde o suyun içerisinde bir necislik durumunu gördük. Bir pislik gördük affedersiniz. Eğer o su akan suysa o necis görünse bile o su temizdir. Çünkü durmuyor o su durduğu yerden. Eğer durgun olan bir su ise o suyun durumu da eğer iki kuleteğinden aşağı ise o üç vasıftan birisini değiştirmedikçe, mesela kokusu, rengi, tadı değişmedikçe o su temizdir. Değişmişse pistir. Abdullah bin Ömer radiyallahu anıdan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet etmiş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yine önceki hadis. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ehli yabani hayvanların uğrağı olan suyun durumunu sordular ehli hayvan, yabani hayvan, mesela yabanı işte, öküz, yabanı eşek, yaban mesela memlekette hani geyik yerler mesela bunların bir de mesela şey, e, dişi olanları, öküz türünden boynuzları uzun uzun olanlar var mesela hı? tabi ondan sonra böyle yani, bu tür hayvanlar mesela bir uğraktadır diyor, o uğrağın durumunu sordular diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kulle diyor, miktarında su pisli tutmaz bu suyun vasıflarını değişmesiyle o suyun necis olacağı hakkında icma vardır. Mesela diyelim ki bir su var ki efendim o su mesela üç vasıftan birisi değişti, değiştiyse o değişmesi hakkında o suyun necis olduğu hakkında icma vardır. Yani hiçbir alim ya bu su temizdir dememiştir. Yani itiraf etmemiştir. Hepsi necis olduğunda e, efendim ittifak etmişlerdir. İcma vardır yani. İbn-i şöyle şöyledir. Suyun içine az veya çok necaset düşüp de o suyun tadından, kokusundan ve renginden birini bozarsa bu tür suyun necis olduğunda alimler de, alimler icma etmiştir. Bunun kaynağı İmam Nevavi El Mecmu' cilt 1 sayfa 111 Darul Fikir baskısı kaydıyla kaydedilmiştir. Bu görüş İbn Muzir ve İbn Mulakand'dan nakl olunmuştur. Bu da Yine Seyyid Sabık Fıkı Sünne Tercümesi Cilt 1 Sayfa 27 Pınar Yayınları İstanbul Büyük Şafii Fıkı Cilt 1 Sayfa 58 Arslan Yayınları İstanbul Başka bir hadiste Şöyledir Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem Şöyle buyurdu Su temizleyicidir onu hiçbir şey pisleyemez. Ancak suyun rengini, tadını ve kokusunu değiştiren bir şey müstesnadır. Bu da İbni Hümmam Kadir Cilt 1, sayfa 47 Beyrüt baskısı, Hicri 1315, Yusuf Kerimoğlu, Emanet ve Ehliyet, Cilt 1, sayfa 155 ölçü yayınları tarafından nakledilmiştir. Yani rengi, tadı, kokusu değişirse yine pis olur. Başka bir hadiste ise şöyle buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Su temizdir, necis olamaz ancak kokusu ve tadı değişmedikçe. Bu hadisler renk geçmemiştir. Renkte ikisine koku ve tada kıyas edilir. Yani bu hadiste efendim renk geçmediği için bu da kıyas yoluyla efendim nakledilmiştir. <gülüyor> bu da El Muhezzep Bir kitaptır yine Cilt 1 sayfa 19 Kitab-ı Taharet İmam Neoi El Mecmu bu, bu da bir kitaptır Cilt 1 sayfa 110 Ebu Davud Cilt 1 sayfa 54 Onları okuyayım mı? Gerek yok geçeyim onları Kullanılmış suyun delilleri Hz. Cabir bin Abdullah şöyle anlatıyor Şiddetli ...hasta olmuş baygınlık geçiyordu... ...Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek... ...abdest aldığı suyu üzerime döktü... ...burada... ...bu hadisi de Buhari Müslim rivayet etmiştir... ...eğer abdestte kullanılan su temiz olmasaydı... ...Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o suyu Cabir'in üzerine dökmezdi... ...değil mi? ...evet... Bu da El Fıkır Menheci Ala Mezahibi İmam-ı Şafi'yi ter tercümesi Ali Arslan Cid 1 sayfa 57 Arslan yayınları tarafından nakledilmiştir. Ayrıca Ebu Davud'da şöyle geçmektedir. Rebi radiyallahu anhü'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elinde kalan suyu attığıyla başını mesh etmiştir. Evet bu da Ebu Davud rivayet etmiş, kırmızı rivayet etmiş, İbn Mace rivayet etmiş. Müsned, Müsned İbn Ahmed Ahmed bin Hamel'de bu rivayetler geçmiştir. Mekruh olan suyun delilleri. İmam Şafii Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bu tür su ile yıkanmayı mekruh görüp şöyle dediğini rivayet ediyor. Ben güneşte ısınan suyun kullanılması tıp açısından mahzurlu görüyorum. Güneşte ısınan su alaca hastalığına sebep olur. Evet. Onun kaynağı Büyük Şafii Fıkı cilt 1 sayfa 56 Aslan Yayınları tarafından efendim İstanbul'da e, kayıt altına alınmıştır. Muhri'l Muhtaç cilt 1 sayfa 32. Ayrıca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir rivayette Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe radıyallahu anha için şöyle dedi: "Güneşte ısınan suyun baras hastalığına yani alacaya sebep olduğunu haber vermiştir. Bunun kaynağı El Mühezzep çift 1 Sayfa 26. Yani bu hadisi o o kaynak kitap almıştır. Bunun sebebi ise insan sağlığına zarar verdiği için mekruh görülmüştür. İslam dini insan sağlığına zarar veren her şeyi çirkin görüp men etmiş, faydalı olanı ise emretmiştir. tercih. Genellikle Sıcak bölgelerde ve bakır olan kaplarda güneşin tesiriyle ısınan o bakır kaplarının içindeki kalayların sökülüp vücuda yapıştığından daha çok tesiri göstererek insan vücuduna zarar verir. İmam Nevevi'nin tercih ettiği görüşü ise şöyledir. Ne zaman ki güneşin tesiriyle ısınan suyun soğuması halinde o zaman kerahat ortadan kalkar ve mekruh olmaz. Çok sıcak ve çok suyun kullanılması da bunun gibi mekruhtur. Geçen hafta aynen mesela bunu beyan etmiştik. Burada Şerhi İbn Kasım sayfa 3 Salah Bilici Kitap Yayınevi tarafından kayıt altına alınmıştır. Çok soğuk ve çok sıcak olan bir suyun serinleşmesiyle kerahatin mekruh oluşu ortadan kalkar mütercim. Evet. Şimdi evet. Buraya kadar bu sularla ilgili efendim yapmış olduğumuz konunun bu konuyla ilgili soru ve cevap. Uyuyor musunuz? Suları alarım Cafer abisi. Sıkın su sıkın şey sıkma işi size aittir. <gülüyor> evet. Peki. Birinci kitabın soru ve cevapları. Taharet temizliğin hükmü, temizlik bölümü ve suların kısımları. Soru Taharet kitabında kaç bölüm vardır Bu bölümün isimleri ve içerdiği konular nelerdir Cevap 13 tane bölüm var İlk bölüm sular ve suların çeşitleriyle alakalıdır Taharet temizlik bölümü suların kısımları Bu kısmı gördük İkinci bölüm derilerin tabaklanması Bunu gelecek derste yapacağız inşallah İkinci bölüm Kullanılması caiz olan ve olmayan kalpli kaplar Üçüncü bölüm misvakın kullanılması, dördüncü bölüm abdestin farzları ve sünnetleri, beşinci bölüm istinca taş ve su ile temizleme şekilleri, altıncı bölüm abdesti bozan şeyler, yedinci bölüm guslu gerektiren haller, sekizinci bölüm guslu farzları ve sünnetleri, dokuzuncu bölüm sünnet olan gusuller, ev sahibi uyuyor mu? Uymuyor değil mi peki Dokuzuncu bölüm Sünnet olan kusurlar Onuncu bölüm Mesler üzerine mes etmek Onbirinci bölüm Teyemim şartları fazları ve sünnetleri Onikinci bölüm Necasetlerin giderilmesi Onüçüncü bölüm Hayız nifas ve istihazenin hükümleri Bunlar hanım kadınlarla ilgilidir. Soru Kendisiyle temizlenmesi sahih olan sular hangilerdir? Bunların çeşitleri nelerdir? Cevap, kendi kendime cevap veriyorum bilahare belirli zamanlardan sonra o cevabı sizde alacağım inşallah. Cevap kendisiyle temizlenmesi sahih olan sular yedi çeşittir. Yani burada müzakere yoluyla sakın o yani işte bak ya soru soruyla şey oluruz değil yani o soruyla hiç sıkılmayacağız. Şey olarak sadece hatırlama bakımında hatırlansın diye. Kendisiyle temizlenmesi sahih olan sular hangilerdir bunların çeşitleri nelerdir? Cevap kendisiyle temizlenmesi sahih olan sular yedi çeşittir bak. Önce yapmış olduğumuz efendim şeyin özeti, özet olarak. Yani mesela artık bu ders kapanıyor, o dersin bir tekrarlaması ha, bu ders tekrar kafada kalsın diye bu özellikle bu soruları koyduk. Bir gök suyu yani yağmur suyu, 2 nehir çay dere suyu, üç pınar suyu, dört kuyu suyu, beş kar suyu, altı dolu suyu, yedi deniz suyu. Bu sular kaç kısımdır ve nelerdir? Cevap. Bu sular dört kısmı ayrılır. 1- Temiz ve temizleyici olup kullanılması mekruh olmayan mutlak olan sudur. 2- Temiz ve temizleyici olup kullanılması mekruh olan sudur. Bu su güneşin önünde bekletilmiş olup güneş ısısıyla ısınan sudur. Genellikle sıcak bölgelerde bakır kaplarda ısınan su. 3- Müsteamel su, abdeste ve gusulda kullanılmış olan su... Bu su temizdir ve temizleyicidir. Temizleyici değildir. Yani temizdir ama mesela hükmü temizleyici değildir. Yani temizdir, elbiseni yıkayabilirsin. Geçen mesela hatırladığımız gibi hatırlattığımız gibi. İnşallah onlar zaten aklımızdadır. Dört, necis olan sudur. Pis olan su. Necis olan, pis olan su. Bu da içine necasetin düşmesiyle pis olan sudur. Soru, kuleten miktarı ne kadardır? Cevap kulater miktarı 500 rıtl, 500 Bağdat rıtlıdır. Bu 500 Bağdat rıtlı 60'ar santim derinliği, eni boyu geniş bir silindir veya küptür. Günümüz ölçülerine göre takriben 217 10 litredir. Evet, hitamuhu misk ve fi zalike letenafesel Onun sonu misktir. Bunda imrenecekler imrensin. Mutafifin Suresi Ayet 26 Evet, saatimiz de dolmak üzere. Gelecek olan haftada okuyacağımız şeyin e, Arapçasını okuyorum. Ve onun kelime manasında okuyacağız, bırakacağız. Saatimiz doluyor. Evet. Faslun ve cülüdül <gülüyor> meyteti tathuru biddibah ''İlla cildel kelbi vel hınziri ve ma tevellede minhuma ev min ahadihima ve azmul meyteti ve şa'ruha necisun illa illa ademiyy'' Bu birinci bölümün efendim yani birinci faslın Arapça metniydi. Şimdi birinci fasıl dedik yani fasıl bölüm ayrım manalarına gelir. Bir konunun içine geldiği zaman, içinde geldiği zaman o konuyla ilgili diğer bir konuyu birbirinden ayırır. Başka manaları da var. Bizim şu anda gördüğümüz şey budur. Mesela bir bölüm abdesti anlatırken, diğer bölüm ise başka bir konuyu anlattığı için buna bu bölüm. Yani bölüm veya fasıl denilmiştir. Evet. Şimdi... Bu birinci kitabım, birinci bölümüm, yani birinci faslın kelime manasında okuyacağım inşallah. Ondan sonra nihayet edeceğiz inşallah dersin. Faslu Vahid, birinci bölüm. Ve cüludu, deliler, ney? Cüludul meyteti, ölülerin delileri, yani ölünün delisi. Nedir? Tat huru, temiz olur, neyle? Biddebagi, tabaklamakla. Da baklama malum, mesela o hayvanın derisi soyulduktan sonra o derinin güzel üzerini mesela efendim tuzla veya efendim bir ilaçla yani veya güneşte kurutmakla bu tür şey da baklama şeklini aldığı için o deri temizlenmiş oluyor bir dibagy. Da baklamakla buyur. Tabi da baklama Arapça kelimedir. Zaten bizim Türkçe'mizin çoğu öyledir. Mesela namaz diyoruz namaz Farsçadır. Efendim işte gidiyor mesela bazı e, hastane bir nisaiye bölümü diyor. Nisaiye bölümü Arapçadır. Mesela işine geldiklerini bırakmışlar. Veya işte efendim e, dahiliye diyor mesela. Hariciye diyor. Bunlar hep Arapçadır. Hiçbir tanesi Türkçe değil. Arap Mesela işine geldiklerini Arapça bırakmışlar. Gelmediklerini de kırpmışlar. Başka yere eklemişler. Evet böyle okuduk ya Bayağı da baklamakla mevcutlarınızda. De... Evet. Bir illa ancak Dabaklamakla temizlenmez hangi şey deri temizlenmez İlla cildil kelbi valkın ziri köpeğin ve domuzun cildi yani onun derisi efendim dabaklansa bile temiz değildir pistir onun inşallah bir dahaki derste onu göreceğiz inşallah biz sadece bu hafta bununla kalacağız inşallah İlla ancak tabaklamakla temizlenmez neyi? cilde deri hangi deri? cildel kelbi köpeğin ve domuzun vema o şey ki tevellede yani o ikisinde minhuma o köpek ve domuzda doğan yavrularında mesela diyelim köpek anne efendim yavru domuz veya köpek işte Köpek anne yavru keçi, mesela yani köpekle keçi birleşmişler, köpekle domuz birleşmişler veya mesela bir hayvan temiz bir hayvan domuzla birleşmiş veya temiz bir hayvan köpekle birleşmiş bunların neticesinde doğan yavruları da onlar annelerine tabi olarak onlar nasıl necise o da necisdir. Böyle bir şey olabilir mi ki? Tabi olur, tabi olur, olur tabi ki. Wa ma ta ve ma o şey ki tevellede doğurdu ne, ne doğurdu minhuma o ikisinde yani o mesela ikisi hangisiydi köpek ve domuz o ikisi mesela dedi, dedi ya mesela deri dabaklamakla temiz olur ancak iki deri dabaklamakla temiz olmaz köpek ve domuzun ve ma minhuma yani o köpek ve domuzdan doğan yavruların derisi de temizlemekle mesela dabaklamakla temiz olmaz ev veyahutta min aحدهma veya onlardan birisi yani onlardan doğan veya onlardan birisi mesela diyelim ki e, baba e, efendim koçtur ana köpektir koçla köpek birleşmişler veya efendim e, ana e, mesela e, e, koyundur baba köpektir yani bunlar birleşmişler yani bu birleşme neticesinde meydana gelmiş min ahadihima dediğinde o ikisinin birisi. Ve azmu kemik, neyin kemi Azmul meyteti. Meyte, ölü demek. Meyteti. Yani ölünün kemiği ve şe'ru ve şe'ruha ve onun tüyü, kılı. necisun, necistir. İlla ancak ademiyy. Ancak insanoğlu hariç. insanoğlu ölse de efendim, onun ne efendim, e, eti ne derisi ne kemiği necis değildir yani dokunabilirsin mesela yıkayabilirsin yani o mükerrem olduğu için e, bu arada bir şey hatırlatayım Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün e, Hz. Ebu Hureyre radiyallahu an yanına geldiğinde o arada Allah Resulü bir şeyle meşgul olurken Hz. Ebu Hureyre sıvıştı oradan yani hemen ayrıldı gitti biraz sonra geldi Dedi ki ya Bahure'ye niye gittin? Ya Resulullah ben cünüp'leydim. Senin yanında onun için durmak istemedim. Fe subhanallah diyor. İnsan insan diyor necis olur mu diyor? İnsan temizdir diyor. Evet. Yani burada aslında gitmene gerek yok tu demek istiyorum. Buyur. Gitmene gerek yok yani sen cünüp olma halin benim yanında kalmandan seni günaha sokmuyor. Evet. Evet burada dersimiz e, saatimiz doldu. Ben saatimi geçirmek istemiyorum. Çünkü her her geçen dakika tenkide ne, e, me, ne şey verir mesela meydan verir. Ben de hiç dakikamızı da bile geçirmiyorum. 16 geçe başladım 16 geçe bırakıyorum şimdi. Şimdi siz e, bunlar bu arada burada soracağımız sorular, efendim tavsiye edeceğimiz, ilave yapacağımız bu arada efendim bunları alalım inşallah. Buyurun. Sağdan mı başlayalım? Hangimiz? Evet Sami Efendi, sağdan başlayalım. Evde olan olur. Ee, öncelikle baba, bu, e, bu necis sularda, örneğin diyelim ki namaz vaktimiz geçiyor. E, bir yere durgun bir su bulduk, i̇şte necis olduğuna hükmüne vardık. Kulleyten miktarından az o, diyorum. Başka bir suda yok. Evet. Bu durumda tevhimi alıp da mı ibadetimizi yapmamız gerekiyor ve, veyahut da o necis suyla mı e, almamız gerekiyor? E, bir de ayrıca konumuz dışında bir şey soracağım ama tabi biz önceden bu konuları hep tekrar etmediğimiz şeyleri bu selamla ilgili bu gayrimüslimin selamını alma durumunda yani selamünaleyküm diyerek mesela selam veriyor ben bunun alınmadığını biliyorum veya aleyküm olarak mı alıyorduk ben öyle hatırlıyorum da evet. çevremizde bilen insanlar da bu selamı aldığını gördüm yani bu selam evet. alınır mı alınmaz mı veya nasıl alınır o konu evet. hakkında evet. yani bunları hiç pek tekrar etmediğimiz dolayı zaman zaman böyle evet. bu kadar şimdi birinci soru mesela bir yerde efendim namaz vakti girdi fakat o görmüş olduğumuz suyun Efendim, necis olduğu hükmüne vardık. O suyla abdest almayız. temim yaparak abdestimizi alırız. Bu birinci sorumuzun cevabı. İkinci sorumuzun cevabına ise mesela o gayrimüslimlerle e, buyurduğunuz şekildeki gibi selam alma değil de ve aleykum demek. bu aleykum. Çünkü onlar selama müstahak değiller. Yani müşrikler mesela ee, efendim Yahudiler, Hristiyanlar onlar mesela Allah'ın efendim selamına müstahak değillerdir yani. Onlar zaten Allah'ın dinini inkar etmişlerdir. Ya aleyküm. Ve aleyküm. Yani üzerin sen üzerine. Sizin, sizin üzerine. Ha yani, aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatullah. Aleyküm. Yani gelip, sen de ne geliyorsun? Sen sen bana ne söylesin sana? Ve aleyküm sen üzerine. Ha. Bu bu şekilde. Evet. Buyurun. Başka geçiyor mu bari böyle gelsin. De de yok <gülüyor> Hocam, eee, ben boy alırken <gülüyor> daha önce de bir hocalarımızdan duyduk e, bunun uzatılmaması ve o işte sağa sola gezilmemesi, gidilmemesi, eee, bir şeyler içilmemesi, zamanında abdestin alınması bir de bir metre kare çok geniş olmaması ve peştemalle abdest alınması evet. e, bu konu hakkında e, bir de yine ne, ne diyecektim unuttum bir şey daha vardı. Evet, şimdi Demin Şey geçti de Kavar verdim Bir anda niye gittin mi Ben onun şey Şimdi Bu normal Gusül abdestinde Sade değil, normal abdestte de Konuşmak mekruhtur Bazen bakıyorsun adam efendim oturmuş efendim şadırvanların yanında birbirleriyle sohbet ediyorlar. Bir tarafta abdest alıyorlar bir tarafta bakıyorsun sohbet ediyor adam. Böylesi bir abdesti almak mekruhtur. Din bunu güzel görmemiştir. Dolayısıyla gusulda de böyledir. Efendim bir de gusulün en efendim e, güzel olanı peştemal bağlamaktır. Ama bir metrekare içerisindeki bir şeyin mesela e, etrafı diyelim ki işte bazı şimdi mesela perdeli, mesela perdeyi çekersin. O perdede bir peştemal gibi olur. Efendim ama en uygunu peştemaldır yani. O peştemalla yıkanmak çünkü e, Helaya, mesela şimdi Cenab-ı Hak Cellevalı Hazretleri her yere mütali olduğu için yani sadece efendim helaldan olsa kimse yok. Değil de beni gören melekler var. Melekler gerçi helal helal helal ve cinsel münasebet esnasında yaklaşmıyorlar. Bu e, edep ve hayadan türü. Ve dolayısıyla yani e, bütün edebin Allah'a ait olduğu e, şeyle nasılsa beni gören biri vardır. Kimse görmese bile beni Rabbim görür. Bu şekilde işte peştamalın yani esas bağlanmasının sebebi hikmetlerinden birisi de budur. Bir gün i̇mam Azam Hazretleri Bir hamamda Yıkanırken Yanındaki arkadaşının Efendim tamamen Bütün efendim Avret mahallerinin Açıldığını Mesela mütali olunca Gözlerini kapatmış Eliyle tasarıyordu Tasararken O kişi demiş ki Ya İmam sen demiş Gözlerini ne zaman kaybettin Demiş sen edebini kaybettiğin zamandan itibaren yani kırmadan yani aslında senin yapmış olduğun bu edep değil edepsizliktir. Sen edebini kaybettiğin andan beri. Şimdi mesela diyelim erkek erkeğe bile olsa mesela e, göbek ve diz kapağı arasındaki durum her zaman herkes için haramdır yani. E, mesela bugün işte e, şu futbol sahasında oynayan futbolcuları. Onları mesela dinleyen de günaha giriyor, seyreden de günaha giriyor, efendim oynayan da günaha giriyor. Dolayısıyla birincisi edep yok, efendim e, avret mahalleri tamamen kapalı değil. İkincisi eğer bir oyun ki insanın Allah'tan, onun zikrinden, onun efendim ilminden, Allah'ı hatırlamaktan alıkoyuyorsa o oyun haramdır. E bugün şimdi düşünün adam bir futbol sahalarına daldığında Allah'ı mı hatırlıyor, Efendim futbolcuyu mı hatırlıyor. Kazanan futbolcular şakşaklayan diğerleri ve birbirlerini efendim dövenler onlar. İşte onun için burada yani Allah'a isyan edilen nerede ne varsa mümin orada olmamalı. Mümin orayı terk etmeli. Hani Cenab-ı Hak bir ayet kelimesinde onlar Allah'a Allah'ın Allah'ın dışında başka efendim lüzumsuz şeylere daldıkça o meclisi terk etme misali ile ilgili yani nerede Allah'ın zikrine, Allah'ın fikrine, Allah'ın düşüncesine aykırı bir şey bulunduğu takdirde mümin orayı terk etmeli. Mesela bunu terk etmediği takdirde günaha girer ve dolayısıyla şeytan eğer ona unutturmuşsa hatırladığı andan itibaren istiğfar ederek oradan ayrılmalı. Ya o meclisi Allah'ın emrine davet etmeli, gücü varsa. Eğer gücü yoksa efendim dille söylemeli. Mesela el gücü varsa onu mesela e, cihadın 3 şekli var. El, dil, kalp. Mesela elle gücü yetmezse dille ikna etmeye çalışır. Dille gücü yetmezse kalben boz eder ve terk eder orayı. Yani kalbi de o işi sevmemeli. Yani terk ettiği andan itibaren o işi sevmemeli. Sevdiği takdirde onlarla beraberdir. El mer'u me amene habbe diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kişi sevdiğiyle beraberdir. İşte onun için burada nasıl ki bir gusül meselesi kişi kişiyle ferdi olarak bir fert arasındaysa e mesela düşünün bir insan avret mahalini dünyaya açıyor. Bir televizyon aynasına çıkıyor. Efendim saatlerce oynuyor ve geçen bir tanesi hemen anından kalp krizinden gitti. Fark ettiniz şey yaptı haberlerde şey yaptınız mı? Bir tanesi bilmem e, neredeydi? Kalp krizine gitti adam, adam mesela hemen, o futbol sahasında yani. Oynarken kalp krizine gitti. Yarın kıyamet gününde o haliyle mahşere gidecek. biriyle beyk Allahümme lebbeyk diyerek gidecek. Biri Allah-u Ekber diyerek gidecek. Biri secde halinde gidecek. Biri içki halinde gidecek. Biri topa vururken gidecek. Bunlar hepsi şahit olarak Allah'ın huzuruna çıkaracak işi. İşte insan bir işi fiili yaparken hep bunu göz önünde bulundurmalı. Ya şu anda bana Cebrail Aleyhisselam, Azrail Aleyhisselam gelse ruhumu kabz etse. Benim şu haldeki durumumu mesela efendim haldeki durumdayken benim ruhumu alsa ben kimle beraberim? Diyerek hep böyle günahtan kendini alıkoymalı. koymalı. Evet. Başka. Buyurun Mustafa Efendi. Öğren ben bir şeyden. Evet. Buyurun. Buyur. Evet. Evet. ile abdest almaya başlıyoruz. Evet. Ee, i̇şte devamında kollarımızı, yüzümüzü yıkarken dediğim gibi bir insan bir Müslüman bunu dualan ifen bilmiyor. Yıkarken ne demeli? La rahimehullahi ve Muhammed ve sellem. size. Kolları abdeste karşı, yüzüne karşı, yaniye karşı sen. Evet. Olur mu? Evet. Olur mu? Evet. Ee, bir de işte abdest suyunu fazla akıtmak sakıncalı mekruh mudur? Bir de e, abdest alınan suya baramak, batmak, bir şey sıçratma hakkında. Hı. Abdest alması evet. Şimdi abdest, mesela şu azayı yıkacaksın, şu duayı okuyacaksın, şunu yıkacaksın şu duayı okuyacaksın diye böyle sahih hadisler yok. Dolayısıyla mesela abdest Teavuz-ı Besmele ile başlandıktan sonra efendim her azayı yıkarken Bismillah deyip Ardında, la ilahe illallah vahdehu la şerikele leul mülku ve leul hamd ve hu ala kulli şeyin kadir demek evladır. Efendim veya ardında, eşhedü el la ilahe illallah ve şedernem Muhammeden abduhu ve resulü demek. Yani bunun mesela efendim bu şeyle ilgili, e, abdest suyunun e, suyu mesela diyelim ki üzerimize sıçramasına herhangi bir sakınca yoktur. Zaten önceki şeyde gördük, mesela biz bunu, bazı medreselerde gördük mesela adamlar peştemal bağlıyorlar belki takva icabı gereği, en güzeli budur tabi yani üzerine efendim işte artık sular da olsa şey olmasın şeklinde e, bu takvaca iyidir ama mesela yani sünnette mesela diyelim ki bir efendim siz şey yapar mesela abdest alırken peştemal bağlayacaksınız diye bir şey yok. Yani ama mesela işte artık sular mesela daha önce biz hükmünü gördük. Efendim artık suların insanın üzerine sıçramasıyla efendim bir necis meydana gelmediği gibi ancak o artık su necisse necis olur. Mesela diyelim ki adam mesela yıkanmış mesela taharette kullanmış. Mesela o taharetteki kullandığı su üzerine sıçramışsa o da necis olmuşsa, o üzerine sıçrasa o, o su, o şeyler namaz kılamaz, o elbiseyle namaz kılamaz. Ama efendim e, temiz bir abdest aldığı bir abdest suyu mesela üzerine sıçratmış sıçramışsa mümkün oldukça sıçratmamaya gayret göstermek lazım. Ama sıçratlısında da herhangi bir şey yok yani din bundan bir sakınca görmüyor. E, mesela eğer sakınca görseydi az önce mesela biz bir hadis okuduk. Hazreti Cabir Yalan hazretleri efendim hasta olduğu halde Peygamber Efendimiz'in abdest suyunun efendim onun üzerine döküldüğü mesela eğer necis olsaydı onu döker miydi? Evet. Yani burada bu artık su veya işte kullanılmış suyun yani mesela necis su hükmüne girmeyeceği ile ilgili bir hükümdür. Evet. Abdest suyunu. Onda da bir sakınca yok. Çeşme suyu mesela açtığımız ha, tabii. Yok. Yani şimdi ha o su kullanılmasıyla ilgili suyu gereğinden fazlasını zaten Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir akan nehirde dahi olsa suyu israf etmeyin. Yani gereğinden fazlasını kullanmayın. Akan nehirde dahi bir suyun hakkından fazlasını mesela kullanmak israftır israf ise haramdır. Yani bu he su için öyledir yani. Isra. Sadece ha akan suyu olsun, çeşme suyu olsun. Değişen hiçbir şey olmaz. Onun için bu da buna da dikkat etmek lazım. Efendim sen bazen bakıyorsun adam elini yıkamak için sonuna kadar şeyi açmış halbuki az 2-3 damla ile de o mesela şey yerine gelebilir açmış sonuna kadar efendim ondan sonra dinlene dinlene efendim yavaş yavaş yavaş yavaş belki o yıkadığı su bir, bir kova sudan yani. fazla e halbuki bir maşrafa su o mesela kişiye abdest almak yeterli kafi bile yani evet. evet bunun mesela gereğinden fazlasını kullanmak haramdır yani evet, evet. gün mesela güm ve kaplarla ilgili mesela diyelim ki biz mesela e, maşrafa yoktur mesela gün e, veya bir açık bir kabı şey yaptığımız takdirde o kabı mesela sağ kenarımıza koyarız sağ elimizle alarak elimizi yıkarız ağzımıza veririz yani elimizi batırmakla olsun hecis olmaz sağ tarafa yani sol, sol eli değil yani sağ tarafa alarak Efendim alırız ellerimizi yıkarız. Alırız ağzımıza şarkalarız. Yüzümüzü yıkarız. Bunda herhangi bir sakınca olmaz. yani Ama ibrik varsa ibriklerde sıkıntı yok. İbrik yoksa bu, dur bu durumda herhangi bir sıkıntı vermez. Yani namaza bir abdeste zarar getirmez. yani Evet. Buyurun. Hocam benim ee, abdest aldık. E, abdestten sonra hastalık sebebiyle, zaruret sebebiyle veya müessain işte boğazında balzası var. Gerinde bir şişesi vardır. vardır. Abdestten sonra balgam atması, balgam çıkarması, e, ağzından şeker çıkmaması. Bu abdesti bozar mı? Hı. Tabii ki bu zaruretten doğal bir Yok, şimdi e, abdesti e, bozan hallet değil o normal dolayısıyla mesela temizlik halidir. Abdesti aldıktan sonra mesela diyelim ki bir insanın efendim boğazını temizlemesi, burnunu temizlemesi gerekirse tekrar şey yapabilir yani sıkıntı yok yani. O abdesti bozmaz, abdesti yine abdestir Sadece o temizlikle mesela o temizlikle ilgili elini yıkar o kadar yani herhangi bir sıkıntı yok yani onun dışında. Evet buyurun. Allah razı olsun hocam Allah. Hocam denizden çıkanlarla ilgili hani deniz hayvanlarla ilgili bir şey söyledik. Evet. Aslında. denizden çıkan her şey yenir mi? Bir de denizde ölmüş olan bir şey yenir mi? Yani denizden tutuyorsun işte denizde yaşayan bütün canlı tuttuğun canlıyı yiyebilir misin? Caiz midir? Bir de denizde canlı kendi kendine ölmüş. Onu yiyebilir misin? Yiyebilir miyiz yani? Helal mi? Caiz mi? Onu sorayım. Şimdi <gülüyor> Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biraz şerifte buyuruyor ki Ya Resulullah biz efendim işte deniz yolculuğu üzerine yolculuk yapıyoruz e, Bu deniz suyuyla abdest alabilir miyiz deniz suyu temiz midir sorusu üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme denizin suyu temiz ölüsü ise helaldir yani mesela diyelim ki bir balık suda ölmüş, o balığın mesela efendim ölüsü helaldir. Ama normal bir mesela diyelim ki karada bir ölmüş bir şey bir hayvan helal değildir. Peki kıyıya vurmuşsa bile dahi yine helaldir. Yani eğer bozulmamışsa mesela diyelim ki işte normal sıhhatin mesela hani bir yani vücut onu kabul edebiliyorsa, mide onu kabul edebiliyorsa yani bozulmamış bir hale gelme, gelmemişse, onu mesela yani e, icabında o bozulmuş haliyle dahi mesela o buzuk ta tarafını kesip diğer tarafı da yiyebilir yani bir herhangi bir sıkıntı yok. Ya yani yeter ki hayata sağlığına mesela zarar verecek bir şey olmasa. Çünkü o deniz denizde o denizin o ölüsü helaldir yani. E dolayısıyla o ile ilgili denizdeki her mesela hatta e, e, mesela bütün e, denizin içindeki her efendim canlı da helaldir yani. Bu, denizde yaşayan. Da puzu var, biraz biraz ya, işte denizin ölüsü diyor helal diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem artık şimdi bunlara yani miden şey yapabiliyorsa yersin yani Bunlar herhangi, bunun hakkında bir kesin haramlık yok bazen işte bazı ölemeler işte efendim bazı şeyleri diyelim ki deniz domuzunu şey görmemişler işte efendim mesela yemesini uygun görmemişler e bazısı da mesela demişler ki hatta bazı alimler babam dahi mesela denizde ölü olarak çıksa onun da yerini <gülüyor> diyen olmuştur. Çünkü hani yani Allah al al Resul'ün şu hadisinden mesela nazaran yani denizin ölüsü helaldir demiş ya. Suyu temiz, ölüsü helaldir. Yani suyu temiz, ölüsü helaldir değilken mesela artık denizin içinde ne varsa hepsi helaldir, temizdir yani. Ama yeter ki miden alsın. Yani onu yiyebile bilecek şeyin olsun. İşte bir kızım ölema efendim ihtiyaç yapmışlar. Bu işte şunu ye şunu ye yem, yem yenilmez. Bu işe şey yapılmaz bu da tabi kesin haramlık hükmünü ifade etmez yani çünkü orada efendim şey olarak bir müsaade vardır yani denizin ölüsü halal, helal olduğuna dair hadis vardır yani say hadis vardır ya, ya şey olarak mesela işte bir müsaade görüştür yani bu mesela yani haramlığı kesin mesela hak, haramlık hakkında herhangi bir delil yok yani ancak işte mesela bu burada e, mesela Allah Resulü eğer ki delil olsaydı Allah Resulü mesela denizin ölüsün, mesela suyu temiz ölüsün mesela e, ölüsü e, helaldir. E, i̇cabında şu ölü helal, bu ölü haramdır diye derdi yani. Evet, buyurun Cehber abi. Hocam işin şey Yeter ki denizde olan ölü, insan sağlığına ve siyahatına zarar verme haline gelmemiş olsun. Tabii, yani onu yani, Bozulmamış olsun. Tabii. Eğer ki bozulmuş bu durumda sağlığımıza zarar verecekse, uzun süre ölmüşse o yenmez. Yok eğer taze falan ise, evet. mi, mizaz tutuyorsa, sağlığımıza bir zar yoksa yenilebilir. An anladığımız yani, kadarıyla böyle. Tabii. Evet. E şimdi mesela diyelim ki. Denizde bir, e, bir balık ölüyse, mesela gördüğün balık ama ölüyse tamam. Onu alırsa yersin. Ama bir balık zaten bozulmuşsa ya da parçalanmışsa onu ayırt edemezsin onu yani. orada diğer balıklar yemiştir veya yer yani. Onu, evet, onu tutup yani da yemezsin. Evet. Evet. Yani bütün haldeyse bakıyorsun, hani bakarsın, yenilebilir durumda. alırsa yersin zaten. Öyle davranır bir insan da yani. <gülüyor> yani. Tutup da denizde et parçası toplayıp da yemeye çalışmaz kimse. Tamamen evet. uzanır. Şimdi e, madem e, denizin suyu temizdir o zaman denizde e, gusül abdesti de alınır. Normal abdest de alınır. Ve e, mesela diyelim elbisemiz ne, necis e, bulaştı, kirlendi. Elbiseyi denizin suyuna sokup çıkarsan o kir temizlenmiş mi olur? Evet. Yani normal su işte yıkandım bitti. Bir, şey yani. bir dal çık abdest alıyoruz. Hem de tuzlu suçu daha bile temizlenmiş. Bir de... Normalde dışarıda çalıştığınız için devamlı dışarıda işte, affedersiniz şeye, vecelere falan dışarıda gidiyoruz, helalara. Şimdi orada sakınmak kendini çok zor. Yani elbisenin temiz bırakmak. Bir yerde sıçrıyordur, bir şey oluyor, sen fark ediyorsun veya fark edemiyorsun. Bu durumda mesela işte çıkıyorsun yani ilk de insan işte belli başlıyla ya paçalar en fazla paçalarına kadar pa paçalarında bir, bir şey varsa bir sıçramışsa senin göremediğin yani çok bazen çok küçük sıçrayabilirsen fark edemezsin onu ama ya, ben şey yapıyorum ama mesela abdestten önce gelen paçalarımı suyla silmeye çalışıyorum elimle silkelemeye çalışıyorum bu yeterli olur mu yoksa farklı bir şey yapmak lazım mı yani, yani o, o suyun yani kontrol etmek, onun sıçramasına engel olamazsın. Yani öyle bir şey olmuyor da. Yani. Sen görmesen bile sıçıyordur yani. Yani bu necisudan kaçınmanın orta yolu ne? Yani? Şimdi bu su mesela zaten e, şey olan, bizim mesela yapmamız gerekli olan şeylerden birisi, o e, affedersin sidik sıçratlarından, kendimizi muhafaza altında tutmamız ama gayri ihtiyar diyelim böyle bir şey olmuşsa eğer mesela görünen şey çoksa mesela hani o gö görünen yani, yani heh, görünen bir şey varsa o görünen yeri e açıkça suyla yıkamak ama görünen yoksa işte acaba oldu mu olmadı mı yani o acabadan kurtulmak için elini ıslatarak o şey yerine şey yaptır mı o da ona kafi gelir ama e dediğimiz gibi Yine mümkün oldukça o su şişirantısına çok dikkatli olmak lazım. Çünkü kabir azabına sebebiyet veriyor. Buna sebebiyet verdiği için buna iyi dikkat etmek lazım. İkincisi bu ölü mesela deniz ölüsü ile ilgili bir şey, şey yapmıştınız. Yani o ölü denizdeki o ölen balığın işte parçalanmış bile olsa temizdir yani. Ama diyelim dışarı çıkmış, bozulmuşsa şimdi diyelim o temizlemiş. Sen onun miden onu alabiliyorsa yersin. Almıyorsa ayçi. Evet. Eee şey, derken tuvalette derken şey yani. yani direkt yani şimdi kimse şey değil de sen çeşmeden su alıyor. Çeşme yere yani su yere düşüyor. Hı -hı. O fayansın zeminden senden bir şey nasıl bu yoksa yani başka bir yer zaten alabiliyorsun. Diğer uzaktan <gülüyor> <dikkat> <gülüyor> İşte ona, onu da mümkün oldukça o abdest alırken mesela o lavabolarda e, mesela hatta mümkün oldukça eğer yani o abdest alınan yer mesela yani su dökülme imkanı varsa Suudi Arabistan'da mesela ben bir şeye girerken hemen e, öyle hemen alırdım. Onlar öyle su fışkırtma şeyleri var. Evet. Hemen şöyle hafif bir şey abardım, sıkardım. Ondan sonra abdest alırdım. Yani zaten onu öyle yaptığın zaman sıçrasa bile temiz olur. Çünkü sen onu Tabii. temizlemişsin zaten. Ama diye öyle bir imkan yoksa mümkün oldukça paçaları çok mesela sıvamak, sıvayıp güzelmiş, aşağı yukarı bir dize kadar yani o mesela Avret şeye açmayacak şekle kadar onu sıvadığınız takdirde Mesela diyelim eğer bir e, sıçrantıdan şeyiniz varsa hemen elinizi o bacaklarınıza mesela şey yapıp o e, sıçrantının e, mesela şüphesi e, o suyla giderilebilir. Onda bir sıkıntı olmaz. İşte onun için o, ona iyi dikkat etmek lazım. Yani e, o haldeki öyle bir durumda mesela, e, mesela bazı yerler hemen alnında temizliyorlar. E, necis kalmıyor ama. Fakat adam ister istemez girip çıkıyor. E, işte. 5 -5 e gir Maalesef işte öyle yerlerde çok dikkatli olmak lazım yani. Evet. Başka sorusu olan var mı? Evet. Buyurun. Başka bir de şey, e, üzerine neces, necis, ne kadar necis su bulaşırsa o elbiseye namaz kılabiliriz, evet. ibadet edebiliriz. Yani bunun miktarı ne? Mesela, eee, ufacık mesela damladı da olabilir ya da ben mesela bazı yerlerde duymuştum işte avuç içini geçerse o elbiseyle kılınmıyor yani kılınmaz o elbise pis olmuştur diyenler de var bunun şeyi ne hocam evet. bunun ee Fıkıhta bir takım işte ölçüler konulmuş mesela e, Kuduri gibi mesela Hanefi fıkıh kitaplarında ben biz bunları gördük mesela Şafii fıkıh kitaplarında da geçiyor. Yani işte mesela efendim tarif ediliyor işte efendim e, üç parmak kadar veya bir avuç avucun mesela iç kısmı şu kadar mesela gibi bir şeyler tarif ediliyor. E, yani onlar mesela yani necaset onu, o, o şeyle necasetin efendim e, gerçekleşeceğine kararlar kanı olunduğu için o efendim e, işte, halle namaz kılınmaz diyor. Ama diyelim işte dediğimiz gibi mesela eğer şayet öyle bir hal meydana geldiğinde mesela orası tespit edildi şu diyen su neci suydu. O suyu hemen bir şeyle yıkayarak hafif sıkıp o su temiz olur zaten. Onun, mesela onunla namaz kılabilirsin. İşte görünmeyen sıçlantılara gelince işte o da kalpteki bir vesveseyi gidermek için elini ıslatarak o şey yerine mesela sürmen o şeyi o vesveseyi gidermek amacıyla onu temiz eder. Onun dışında sıkı. Ama dediğimiz gibi mesela takvanın en güzeli onlara çok dikkatli olmak lazım. O mesela sıçrantılarına karşı çok dikkatli olmak lazım. Evet. Evet. Başka soracağımız Mehmet Şamil. Gel, gel. Evet. Gel bakalım. Dünyada hiç yemek olmazsa tek tek balık olmuşsa ise şey, bozulmuşsa yenir mi dedi? Şimdi eee zaruret hallerinde hiçbir yemek olmazsa mesela e, sade balık değil ölmüş bir hayvan mesela haram olmakla beraber onun da ölmeyecek kadar hayatınısa diyelim bir insan hayatı bir tehlike yaşıyor ölmek üzeredir o mesela ölmek üzere o, olduğu bir haldeki durumda bir ölü etini gördüm, mesela ölmüş bir hayvanın etini o ölmüş bir hayvanın etini e, mesela e, yerse hayatını kurtaracak. Yani doyasıya değil, mesela açlığını giderecek kadar. Tokar, mesela çok tıka basa değil, o mesela hayati tehlikeyi atlatacak kadar o hayvanın etinde de yemek caizdir. E şimdi bu zaten e, balık mesela e, balık, e, balığın ölüsü tamamen caiz. Balık yani balıkta herhangi bir sıkıntı yok. E şimdi bir kıtlık zamanlarında bir biz çocukken bazen böyle köy odalarında bizim mesela bazı büyükler gelirlerdi bu kıtlık dönemini yaşayan bir birisi anlatıyordu bilmem ben bunu anlattım anlatmış mıydım bir kere herhalde daha şimdi o anlatıyordu biz diyor kıtlık dönemini yaşadık ben diyor o zaman çocuktum diyor gittim baktım bir kadın diyor tandırda ekmek pişiriyor ben de diyor orada bekliyorum ki kadın bana ekmek versin kadın diyor eline bir taş aldığı gibi beni kovaladı bana bırak ekmek vermeydi kolaydı. E biraz ilerledim baktım bir kadın diyor elinde e, biraz ekmek almış böyle e, yuvarlatmış ısırıp ısırıp yiyor. Diyor ona ona şey yaptım. Baktım bekledim yani bana bir şey versin o da vermedi. Diyor ben de işin diğer yönünü düşündüm. Dedim ki bir kadını bir konuşturabilsem. Kadın o arada konuşurken ağzındaki yere düşse de alsam. Bakın. Ondan sonra Kadın diyor o arada ben kadını konuşturdum. Baktım vermiyor ekmek diyor. Onu konuştururken diyor ağzı doluydu. O sırada diyor konuşurken ağzındaki lokma düştü aşağı. Ben de diyor hemen kaçtım onu kaptım ağzıma koydum. Ağzıma koydum diyor kadın geldi beni diyor yere yatırdı böyle. Elini ağzıma soktu o lokmayı çıkardı ağzına attı. Ya oğlum işte bak bugün öyle diyoruz ama ya, Yarın bak öyle kıtlık zamanı öyle değil yaşanmış. yaşanmış bir şey Gerçek yaşamış çarık, çarık yiyorlarmış adamlar Çarık çarık Yani ayak Normal mesela deri ısıtıp şeyin üzerine, Ateşin üzerine yiyorlarmış Neler yemiyorlarmış yani Neler Ya işte onun için Bugün olan Var. Mislam, var gelmiş, şeyde Kadıköy'de. Şeyler, adamlar kamyonlardan şey kasalarla şey boşaltıyorlar çöpe. Portakal, elma. <gülüyor> çok az bir şey çürümüş, çok az bir şey çürümüş. Bakmış <gülüyor> yılda kaç bin ton bilmiyorum ekmek çöpe evet. gidiyormuş o zaman. Bizde son deyince sandatta egzoz oluyor. 200 ton, 300 ton halden şey çıkıyormuş. Çöp Allah'ın bolluğu var ama işte Ramazan Efendi'nin de dediği gibi bak mesela bugün e, haldeki durum öyle. Onu bırakın mukaddes beldelere gidin bu yeni bu şeyi yine görürsünüz. Aynen. Mukaddes beldelerde Adam getiriyor bir tepsi mesela pilav. Yediği yarısını yiyor, yarısı kalıyor çöpe. Ben bir tanesini gördüm böyle karşılıklı yiyorduk. Ben aldım önüme. Ben alma, yemedim şeyi almadım, almam. Mesela bir şey aldıysam yesim yoksa da yerim yani. Çöpe gitmesin, yazık günahdır yani. Şimdi e, baktım adam birazını yedi bıraktı gitti. Dedim bunu kime bırakıyorsun? Ya dedi yiyemiyorum. O zaman yemedin şeyi niye alıyorsun kardeşim dedim. Niye alıyorsun dedim. Peki bunun hakkını dinle, kim Allah'a verecek? Bak sen mesela bir parça alsam ben bir parça alsam öbürü bir parça alsam bu nereye gidecek? Bunun hakkını kim ödeyecek? Milyonlarca Müslüman aç. Heh, milyonlarca Müslüman aç. Şeyde e, bu Kenan Evren'in döneminde bu şeyde e, Pakistan Devlet Başkanı Ziyaul Hak Türkiye'ye gelmişti. Şimdi beraber yemek yerlerken onlar işte bir yemek ziyafeti vardı. Ziyaul Hak eee Eline şey aldı, böyle ekmek aldı. Önündeki tabağını temizlemeye çalıştı. Ee, şey dedi ki e, de, ne Kenan Evren ya dedi e, Sayın e, Generalim dedi. Zahmet etmenize gerek yok. Başka işi şey, başka getirsinler size. O bir şey bir cevap verdi. Dondurucu bir cevap. Dedi ki Paşam dedi. Bakın dedi. Ben şimdi bu tabağın içerisinde bir tane dedi pirinç bırakırsam. Bir tane pirinç bırakırsam. Düşün senin ülken ülkenin nüfusu 70 milyonsa her insan bir tane bıraksa 70 milyon hap eder, tane eder. 70 milyon tane bilmem kaç ton efendim şey eder. Kaç ton mesela pirinç eder. Bir tane tane olarak bıraksam. Üç tane bıraksam, 10 tane bıraksam, 100 tane bıraksam bunun hesabını sen yap. İyi adam. Allah rahmet eylesin. Adam güzel bir cevap verdi ama anlayanlar e, tabii anlayanlar. Evet. Tabi, Allah Allah evet. Bakalım. İyi adam. Buyur baba. Bizim dükkan sahibi kiracısı olduğumuz dükkan sahibi bugün onlar hacca gitmişlerdi baba. Beraberinde gittikleri grup hep böyle zengin kesin tabii. Bizim o ayvacı, ayvacı dediğim grup bayağı Türkiye'nin zenginlerinden. O diyor, beraber gittiğimiz grubun içinde biri vardı. Bir gün onlar tabi yemekleri falan da hep özel, e, kaldıkları otel özel. O gittiğimiz grubun içinde bir gün yemek yiyoruz diyor. Önümüze yemek geldi falan, tabi envai çeşit yemek var, seçip seçip kendi tabaklarını, kendi yiyebilecek yemekleri seçip almışlar. Karşıma kadar mı? yemeği yedi diyor, ondan sonra diyor ekmek ekmeği aldı, ekmekle diyor, o an bulamamış demek ki de ekmekle ağzını sildi bıraktı oraya dedi. Ben, ben o diyor, o durum öyle görünce diyor bir daha dedim asladım dedim, böyle bir gruptan böyle bir şeyle hacjacktım. Düşünün o insanların hacca get, gitmiş oraya. Yani gitmiş ama ne maksatla, niçin gittiğini daha farkına bile değil o insan. Yani o zenginin üzerindeki o şeyle ekmeği, nimeti ağzındaki peçete gibi kullanıp atabilecek kadar şey demek ki. Bu kadar bilinçsiz. İşte maalesef böylesi bir zihniyetle gittiğiniz takdirde düşünün. Bir e, Diyelim ki e, Mesela bir farziyeti yerine getirmeye çalışıyorsunuz Kaç haram işliyorsunuz Kula hakkına giriyorsunuz Allah'ın hakkına giriyorsunuz insanlara kötü örnek oluyorsunuz Mesela biz e, 2004'te gittiğimizde Emin olun burada götürdüğümüz bazı Mesela şeyler vardı belki 10-20 gün 25 gün biz onları, onları Onları yedik yani atacağız atamıyoruz İçimiz el vermiyor atmaya Yani Mesela öyle bir kurumuş şey oluyor ki artık Mesela dayı yiyemiyoruz Suyla muyla asıl atıyoruz diyoruz ki ya çöpe gitmesin. Yani şimdi düşünün Onun hesabını siz Allah'a vereceksiniz Siz buraya niye gelmişsiniz Mesela bazen öyle maalesef gördüğün, Daha gelin şimdi mesela Şimdi şey otellerde Artık eskisi gibi mesela insanlar yemek yapmıyorlar Mesela gittiğiniz Mesela şirket size yemekhaneleri de var Yemek de mesela yemekli bir şekilde Bir de açık büfeler var bazen Adam dolduruyor dolduruyor yarısını yiyor yarısını çöpe gö gönderiyor. Biz mesela bu sefer şey gittiğimizde ben bazı o gördüklerimi hemen şey yapıyordum bakıyordum şimdi e, oradaki o hizmet eden o şeylerin şimdi adam e, almıyor diye şey yapıyor diyorum ki hemen o, o tam al alacak çöpe atacak o kalan e, sofrada kalan ekmeği diyorum götür ekmeğin içine koy. Bazen ben alıp götürüyorum bazen o şeyleri mesela teşvik ediyorum e ama mesela düşün ya sen bunu yapıyorsun adam mesela öbürü bir bakıyorsun adam almış mesela mesela şeyin ya o tepsinin yarısı çöpe çöpe döküp gidiyor ya kardeşim yazık günahtır sen buraya niye geldin sen buraya niye geldin ha mesela diyelim bak orada karnın doymadıysa gidip bir daha alabiliyorsun yani ya mesela doymadın mesela az al yiyeceğin kadar al ya mesela orada adam mesela çay açık İstediğin kadar on bardak iç, elli bardak iç içebildiğin kadar iç. Adam sana içme demiyor ki. E ama mesela o içmediğin şeyi niye aldığın halde niye çöpe atıyorsun? Ekmeği alıyor çöpe atıyor. Şeyi alıyor çöpe atıyor. Mesela bakıyorsun efendim adam yani saçı sakalı senin gibi mesela. Adam orada ya iki kaşık yiyor ya yemiyor. Mesela yemekhaneci takip ediyor bazen diyor. Bak diyor, şu adamı görüyor musun? Bak, bak şunu şunu aldı diyor, emin, diyor. emin ol diyor. Yarısı, yarısı çöpe gidecek diyor. Ondan sonra gidip yemek beğenmiyor. Efendim ben orada bu şeyi e, misali o işte kadının e, ağzında o kıtlık döneminde yaşanan şeyi anlattım. Bazıları çok korkuttular, çok tedirgin oldular. Ya hocam dediler böyle bir şey başımıza gelse biz ne yaparız? İşte kardeşim gelmeden önce bunu yapalım. Öyle bir şey geldiği takdirde paranız da geçmez. Bulamazsınız ki. Nereye gideceksin? Nereye gidip bul bul bulacaksın? Para da geçmez. Sıraya gireceksin mesela. Ha, bir tarihte biz mesela burada yağ sırasına giriyorduk. Mesela bu Bakırköy'de. 2 kilo yağ. Mesela 2 kilo yağları yağ al, al, alabilmek için, 3 kilo yağ alabilmek için saatlerce kuyrukta bekliyordun. Bazen bir gün alamıyordun. E bugün mesela bak, bolluk var, bereket var. E Düşünün yani, yarın öyle bir duruma geldiğin zaman ne olur? İşte öyle duruma geldiği zaman insan bu sefer kıymetini bilir ama işten geçer. Evet. Başka? Buyurun abi. Memleket de, o, savaş yıllarında, seferbirlik de bizim mezunumda. Şey, un yok, kıtlık var. E, pancar toplamışlar. İşte üç ısırgan, bu ekmeği, madımak diyorlar ya. Onlar işte böyle pancar şeylerinden. Onları güzel bile satırlarla, bıçaklarla şey yaparmışlar. Bilet uğramışlar. Ondan sonra da üstüne mısırını sepermişler. Lapa yaparmışlar. Pişirir ekmeği yine yerlermiş. Yok hafif unu sepiyormuş tuzsun yani panzarı böyle yiyormuşlar o zamanlar, hiçbir şey yok kıtlık var evet. o da mısır bir de. O da değil mi? de bu şey meselesi de tabi biz de görmediğimiz için bazen çok şeyimize gidiyor askerde yemek geçen bir arkadaş ekmeği yumuşayan dudaklarını bile yaptı attı ya ben e, görmediğim için biraz da o zamanlar daha toyuz şeyiz ya çok şeyime gitti ben de ona dedim niye böyle yaptın Sosyal en büyük lise dedim. Bir de öyle yapma deyince ola bana ben de ola birbirimize girdik. Kavga çıktı. Gelmedi. On hazır. Onda şey. Çavuşun başı geldi yani neyse, bunanın e, onun hemşiresiymişti. Ya ben onbaşıya bindirdim. O da bana o bir onbaşı geliyor, bir çavuş geldi. Kaldım ortada. Gelen vuruyor bana, giden vuruyor. Çavuşun başı o da birbirini var. çok tutuyorlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne bir altta bir karga benim ki bir tane ben vurayım. Atoriler yere. İkinci böyle komutayla bizim garajı aynı koğuştaydı. Komutan geldi. Celal olur Allah selam et. O gelince tabii kalktılar. Öyle yani gerçekten de çok şey değil mi? Görmemiş. Anlatılmamış. Ekmekler binlerce ekmek çöpeci diyor. Binlerce Müslüman kardeşimiz aç tutuyor. Ekmek bulamıyor. Bu Müslümanlar bunun hesabını verecekler herhalde orada. Bir de hocam şimdi devlet destekçi. Ey harcılar, Otobüs motobüs yok kardeş. Teyere de yok. Evet, şey. Herkes sünneti seneye uyacak. Alın. Alacak kardeşim atını, devesini, eşeciği ne varsa piyade Alsın erzahını, düşsün yollara. Çelivan yolu da buradan gider. Size yol güzelca. Çelivan yolu buradan başlar. Buradan gider. Suriye'den Irak'tan, oradan ile Arabistan'a gider. Buyurun kardeş. Kaç bin harcı var? 70 bin tane. Buyurun Sıriye'ye girin. Çide annesi yer İşte o işte o zaman işte o zaman keş hacılar çıkar, alır bastonla heybesini, demiyor hocam? Ben buraya gideceğim, bu yolda öleceğim der. Demazım hocam? hocam yani. O zaman çıkarlar. O zaman diyor ki kaç tanesi erinecek? Nerede 70.000 tane hacı? Hocamın demesi gibi her şey tamam, otel tamam, yer tamam, su tamam, ekmek tamam, aç tamam. Ofuna pufuna. Allah kabul eylesin inşallah, rahman. Esen Hacıları duyduğumuzun Hacı evmi hacdan gelmiş, parmağıyla gösteriyorlardı. Hacılar çok azdı. Bereket de çok. Yani ömür tökmüş, zahmet çekmiş, o yollarda çile çekmiş, gitmiş, gelmiş. Büyük bir sadakat, büyük bir göğül özveri yani. yani. İşte otobüslerle evet. değil mi? Öyle, de tübüsle, daha size atlarla, kervan. Kervan evet. gidiyor hacıya. Dört gün sen geldik lazanak biz şeyi yaptık nostalji yaptık ya. Ne yaptın? Altı gün yok dört gün sen Altı gün müsün? Evet Allah razı olsun abim şimdi aynen o öyle bir şeyle ben de şeyde rastladım bir askerde birini getirmişlerdi adam şey çalacak dün mi çalacak saz mı çalacak ne çalacaksa bilmiyorum. Adam geldi bizim yemekhane yemek yedi. Ee, şey yerine mesela ee, nedir mendil yerine ekmeği ağzına sildi sildi belki on tane belki yirmi tane lokma oraya bıraktı çekti gitti. İşte bu e, öncelikle aile terbiyesinden geçmesi gerekiyor bu bir. Aile terbiyesinin olmadığı bir yerde böyle bir şeyin kontrolü olmaz. Aile terbiyesini gören mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sofranın artığı şeytanındır diyor. Sofranın artığı şeytanındır. Bir Müslüman önce düşünecek ben şeytana mesela niye bu lokmamı bırakayım? O lokmayı bırakmamak için mesela aile terbiyesini aldığı takdirde önünde bak mesela bizim en ufak bir şey dahi mesela ufak bir kırıntı dahi çöpe gitmez. Toplarız böyle sofranın üstündeki şeyi de böyle, böyle parmaklarımızla şöyle alır alır yeriz yani. Niye? Çünkü sofranın bereketi oradadır. Ondan sonra bak o bereket seni o kadar bir mesela tutar ki paran az olur bereketlenir. Efendim gıdan az olur bereketlenir. Mesela misafirlerin gelir yine bereketlenir. Ama birisi vardı ki hiç ona dikkat etmiyor. Evinde 10 kişi çalışır ay başını getirmez. Çünkü bereketi yok. Yok. Herkes bir cep çeker, herkes bir para çeker, herkes bir israf yapar, herkes bir şey harcar, herkes mesela bazen bakıyorsun adam bir evde beş tane beş kişi beşi de sigara içiyor, bakıyorsun adam mesela efendim günde sadece 300 lira sigara parası gidiyor yani adamın. Şimdi biliyor musun? E düşünün 300 lira bir hesapla bakalım ne ne diyor. Efendim adam mal borayı içiyor, bilmem ne içiyor, bilmem ne içiyor. Ona mesela bir birkaç mesela sene sene hesapladığın zaman 5-6 kat bir binayı yapabilecek mesela parayı harcıyorlar ama bunda haber yok. İşte öyle bir şey bereketsiz bir şey olduğu zaman hiçbir şey kapsamıyor. Nihayetinde efendim o kazandıkları da bir şey ne hayırlarını görüyorlar para çok geliyor ama bereketlerini göremiyorlar. İşte onun için bu noktada öncelikle aileler bu eğitimini çocuklarına vermeli. Bak yavrum. Şu ekmekten sorumlusun. Yarın Allah'ın... Bir de ikincisi çocukları her şeye de alıştırmamalı. Ben mesela e, bizim çocuklar küçükken affınıza sığınıyorum. E, alırdım böyle mesela kasa ile portakal alırdım. Ama hiçbir çocuğa bire tane portakal vermezdim. Hiçbir tanesine. Bir portakalı beşe bölerdim. Al yavrum. Ye bir daha. Onu yediği bir daha verirdim. Onu yediği bir daha verirdim. O portakal da boşa gitmezdi, çöpe de gitmezdi. Ama bugünkülere bakıyoruz, o çocuk alıyor bir portakal, öbürü alıyor, bir elma, öbürü alıyor. İki ısırık atıyor, üçüncü ısırık çöpe atıyor. Bunu bir kere babalar, anneler, bu balı babalar ve anneler çeker. Bir de çocuğun her şeyi, ya nasılsa bu çocuğum istiyordur bakayım her şeyi ben alayım. Onu da alıştırmamak lazım. Çocuğun varlık içerisinde yokluğa alıştıracaksın ki, yarın o mesela varlık içerisinde yokluğu gördüğü zaman... Artık o çocuk için hayat zehir olur. Ama o varlık içinde yokluğu gördüğü zaman ona alışır. Yani onu görürse de bir sıkıntı yaşamaz. İşte onun için devamlı. Bu mesela çocuklara bunu öğretmek lazım. Eve gidiş gelişleri öğretmek lazım. Sesleri öğretmek lazım. Efendim Çocukların karakterlerini öğretmek lazım. Kiminle oturacağını öğretmek lazım. Kiminle yatacağını öğretmek lazım. Mesela o çocuk bazen öyle bir durum olur ki. Anne ve babalar mesela çocuklarını çok yüze, yüzeysel olarak mesela severler. O sevdiklerinden ötürü çocukla şımarırlar. E bu sefer bakıyorsun çocuklarıyla baş edemiyorlar. Ya diyorlar biz baş edemiyoruz. E tabii ki edemezsin. Sen çocuğunu yerine göre içinde seveceksin. Yerine göre beyan edeceksin. Yerine göre de ağırlığın olacak ki. Ha burada bir babalık disiplini olacak. Bir analık disiplini olacak. Özellikle babalar burada. Babaların çok büyük mesela görevleri var. Babalar mesela... ...her şeyi annelere bırakmamaları lazım. Çünkü anne her ne kadar 24 saat... ...neredeyse anne o çocuğuyla beraberdir. E o çocuk anneyle devamlı... ...yüz göz ola ola... ...bazen annenin etkisi az olur... ...o çocuklar üzerinde. Ama baba ağlığını koyduğu takdirde... ...hem etkisi çok olur... ...hem mesela ben mesela bazen... ...arkadaş olurdum. Bazen mesela tutardım... ...hatta siz omzuma alırdım... Ha ...bir atınız nasıldır derdim yavrum. Mesela... İyidir baba der. Çok güzel bir atımız var. Mesela bazen böyle uzanırdım. Kendimi at yapardım onlara. Ama ciddiye hiçbir zaman ciddiyeti de kaybetmez. İşte onun için çocukları her zaman anne ve baba bu çocukların mesela sokağa çıkmasına dikkat edecek. Benim çocuğum kiminle oturuyor? Kiminle kalkıyor? Bizim en küçük kız ellerinden öpe bir e, kre kreşe vermiştik e, onu. Mücahide'nin e, küçüğü. Şimdi baktım. O kreşteki çocuklar birisi annesi babası çalışıyor efendim e nasıl çalışıyor şimdi anne baba e çocuğu, bir, bir, çocuk, çocuğa birisi bakması gerekiyor bakıcıya ihtiyaç var ya burada olmaktansa bari oraya vereyim yani bir gayesiz e bakıyorsun çocuğun ahlakı yok ailede terbiyesi yok ailede bir şey yapma baktım çocuk elde mesela orada o noktada yani o çocuğa mesela o çocuğun kafa kapasitesini ona, o çocuğa ayak uydurmaya çalışacak o çocuk bitecek Hemen aldım onu orada. Dedim ki bu çocuklar mesela gayetsiz anne ve babaların gönderdikleri çocuklar da gayetsiz olarak yetişirler. O çocuk şu anda bilmez. Ama yarın büyüdüğü zaman başı boş, gayetsiz, niçin gelmiş, neden gelmiş, niçin yapmış. İşte onun için bu noktada da anne ve babalar çocuklarına iyi dikkat etmeleri. Gıdalarına dikkat etmeleri, yemelerine dikkat etmeleri, oturmalarına dikkat etmeleri, bir toplumun içerisine çıkamak çıkmalarına dikkat etmeleri, seslerine dikkat etmeleri, sokağa çıkmalarına dikkat etmeleri. Lazım ki mesela o çocuk kaliteli bir çocuk olarak çıksın. Eğer ki ona ya nasılsa bakıyorsun mesela adam öyle insanlar var ki mesela adam doğurmuş da doğurmuş atmış sokağın ortasına sana zarar veriyor. ...bana zarar veriyor, öbürüne zarar veriyor... ...veya çocuğunu atmamış sokağa... ...çocuğuna mesela hiç ilgilenmiyor... Yani o ...çocuk ölmüş, kalmış... ...yatmış, etmiş... ...çocuğuyla başkası... ...baba var, ana var, kardeş var... ...başkası ilgileniyor... ...e böyle bir baba babadan ne hayrı çıkar... ...e ne olur... ...o çocuk da kalkar o babaya ve anaya... ...efendim hep dua eder... Benim, ...benimle ilgilenmiyor, benimle şey yapmıyor... ...işte onun için... Çocuğu öyle bir yetiştirmek lazım ki o çocuk yokluğu da bilecek, varlığı da bilecek, sevgiyi de bilecek, sevgi gereken yerde bilecek, ağırlığın olacağı bir yeri de bilecek. Bu olduğu takdirde hem mesela ailede disiplin sağlanır hem de efendim aile daha kaliteli bir aile hükmüne mesela ortamına geçmiş olur. Rabbim inşallah hepimize bunları ehsane eylesin inşallah. Evet başka sorusu ilave edecek. Buyurun Cephal şey, tek namaz kılarken başa açık, yarın ayakla namaz kalabiliriz. Değil mi hocam? Şimdi başka sorunuz var mı? Yok. Onunla ilgili bir ben veririm. Buyurun. Buyurun. Hücudum namaz kılarken e, şöyle dizlerin altına gelen şortla kılmak uygun mudur? Caiz midir yani? yani diz bölgesini kapatıyor fakat hemen altından şu kadar. Evet. Böyle kılıç buraya Şimdi başa çık alimlerin bir kısmının mesela efendim e, mekruh görmüşler. Bir kısmı demişler ki tevazudan ötürü işte efendim şeyden ötürü olursa e, bir sıkıntı vermez. Ama e, fakat şimdi mürüvvetli insanların mesela işte toplum içerisinde değerli insanların yani bu şeylere çok dikkat etmeleri lazım ki takva otursun yerine. İkincisi, efendim mesela düşünün şimdi bir tarihlerde, mesela İslam şeriatının, efendim şey olduğu mesela hakim olduğu dönemlerde başı açık olan insanın, bırakın yani normal namazdaki başı başaçık açık gezen insanın şehadetini bile kabul etmiyorlardı. Yani neden? Çünkü o toplumun içindeki o insanların geneli öyle değildi yani. Öyle oldu takdirde onun şahitliğini bile kabul etmiyorlardı. Yani bu bu bak mekruh olan bir şey işledi. De bak. Halbuki normalde bir şey büyük bir günah değil. Kerahatlidir. Mesela yani Allah Resulü mesela e, savaş esnasında bile başında sarı indirmemiştir yani. Savaş esnasında bile başı sar, sarı indirmemiştir. Abdullah İbn Ömer'e bizzat kendi eliyle mesela sarıyı sarmış başına yani. Ki gönderdikleri sahabeler mesela bazıları bizzat kendi elleriyle mesela sarı mı sarı başlarına sarmıştır. Ve savaş esnasında bile sarı başına indirmemiştir yani. E, dolayısıyla bu da mesela mürüvvetli yani ağırbaşlı, olgun insanların ahlakı olduğu için bunu mesela bundan ötürü alimler mesela başa çık namaz kılmayı mekruh görmüşlerdir. E, mesela diz kapağıyla göbek arasındaki efendim e, şeyin hükmüne, durumuna gelince bu zaruret hali mesela normal olarak zaten bir erkeğin Efendim e, göbek ve diz kapağı arasındaki durumun mesela efendim e, cevaziyet hali böyledir. Mesela zaruri oldukça diyelim başka bir elbise yok. giyeceğim başka bir şey yoksa öyle bir durumda mesela efendim şey e, kırmak zorunda kaldığın takdirde herhangi bir sıkıntı olmaz. Ama varsa düşünün mesela diyelim ki ben mesela kısa donda mesela bir işte Cafer abinin karşısına çıkmaya mesela ne kadar utanıyorsam Yüce Rabb'inin karşısına çıkmaya da utanmaz, muhtarmak gerekiyor. Onun için işte o noktada Cenabı Hak mesela mescitlere gittiğiniz zaman diyor, Allah razı olsun. Güzel elbiselerinizi giyin. Güzel mesela en yeni elbiselerinizi giyin. Yani bu da nedir? Yani Rabb'inizin huzuruna çıkıyorsunuz. Güzel elbiselerle çıkın. Güzel hatta kokular kullanın. Mesela toplumun içerisine çıktığınız takdirde Hatta selam. E, geçen e, önceki mesela abi taharetin vacip oluşu ile ilgili bir şey okumuştuk. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem her Müslümanın üzerinde Allah'ın bir hakkıdır ki haftada bir kere en azından cumadan cumaya yıkanma o kişinin o kişinin üzerindeki Allah'ın bir hakkıdır yani. İster o gusuldan ibaret olsun, ister olmasın. Dolayısıyla bir manada zımnen yani gusle teşvik ediliyor yani. Yani ailelerin beraber olmasına teşvik ediliyor yani zümden. İşte onun için şimdi mesela bu durumda böylesi bir şey yani İslam neyi insana emrediyorsa emrettiği şeyi mutlaka insanın yararına faydalı olduğu için onu emrediyor. İnsanın zararına olan her şeyi de yasak ediyor dikkat ederseniz. Mesela bak içkiyi yasak ediyor. Niye yasak ediyor? Çünkü insanın beyin fonksiyonlarını öldürüyor. İnsan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içki kötülüklerin anasıdır. İçki içen adam adam öldürebilir, Efendim mesela zina işleyebilir. Efendim her türlü şeyi yapabilir yani. E dolayısıyla ne yapıyor bak? İçki kötülüklerin anasıdır. Yani bak. Ana olmayınca çocuk doğar mı? Yani işte e, içki içen adamda günah doğar, iç, zina doğar, fuhuşat doğar. Her şey doğar yani. Adam mesela içki içti takdirde ne no, ne no, ne yaptığı bilemiyor. Affedersin. Kimin rızasına, kimin namusuna geçtiği bilemiyor. Veya kadınsa mesela kim onun rızasına geçti, kim yaptı bilemiyor. E dolayısıyla nice mesela böyle bu şekilde mesela o insanları ifade eden insanlar yok mu? Alıyorlar, götürüyorlar. Zavallı kadınları kaçırıyorlar. içki içiyorlar, sarhoş ediyorlar. E sarhoş esnasında artık ne yaptıysa kadın kafasına aklı yerinde değil, başı yerinde değil. Ondan sonra bir bakmışsın ki eyvah, işten geçmiş. Hadi al başına bir bela. İşte onun için yani İslam'daki Mesela emredilen her şeyin Güzel oluşuna bakmak lazım O emredilen şeyi yapıp Yasak edilende de kaçınmak gerekiyor Evet başkan Acaba baba Bu başörtmenin Acaba hikmeti ne olabilir baba Yani şimdi hani bol elbise giymeni Veya şeyini yani bunların hepsinin Ben şey olarak mantık olarak söylüyorum Tabi yani bunun ben mutlaka ben bir şeyi vardır, de, vardır de, da de, Yani hatta bu Çok eski toplumlardan bu yana Yani bütün diğer bütün Semavi çoğun evet. çoğunda hepsinde vardır. Yani başörtmek var da, hani bunun acaba şey olarak mantıklı bir şeyi ne olabilir? Mesela benim aklıma geldi mesela tuvalete girerken bile diyorsun hani niye sol ayakla girilir de sağ ayakla çıkılır? Hani bu, bunda bile bir mesela ben okudum da bunun hikmetini, e, diyorsun ki gerçekten her şeyde o kadar güzel bir şey olarak da bir evet. mantık var ki. Evet. Ya mesela tuvale giderken insan denge ayağı sağ ayakmış evet, mesela, evet. hani öyle bir bayılma veya düşme esnasında hani sol ayakla girdiğinde tekrar sağ dışarı doğru düşmek mesela evet, öyle okumuştum mesela. Evet, evet. Başörtmen acaba böyle bir bu konuda bir, bir şey var mıdır acaba? Şimdi baba başörtmem zaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin e, normal e, ihramın dışında e, başa açık olduğu görülmemiştir yani ihramlı esnasında zaten o esnada baş açık başı kapatamazsınız haramdır. Başınız açık olması lazım. E, mesela dediğimiz gibi yani normal savaş alanlarında bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in başında sarık vardı. E, dolayısıyla mesela o sarığın birincisi diyor ki mesela hadisler biraz zayıf olmakla beraber karşıtında da başka bu hadisleri çürütecek başka şey de yok. Çürütecek başka bir şey olmadığı yerde zayıf hadislerle amel edilebilir. Mesela Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir takım mesela sarıkla ilgili hadisler var. Sarıklar meleklerimiz simalarıdır. Sarıkla kılınan namaz, sarıksız kılınan namazda şu, şu kadar dereceleri var. Efendim işte melekler sarıklıydılar. Peygamber sarıklıydı. İşte efendim mesela bilmem şu kadar şey esnasında işte efendim Bedir Savaşı'nda efendim gelen meleklerin sarıklı olduğu gibi. Mesela buna benzeyen çok şeyler var. E dolayısıyla hikmetine de baktığımız takdirde mesela düşünün bazen başınız ağrıyor. Şöyle başınıza bir şey sar, sardığınız zaman biraz sıktığınız sırada bir bakıyorsunuz ki o ağrı hafif dinleniyor yani. Mesela bu e, bu ağrıya karşı mesela bir şey olabilir bir hikmeti olarak diyorum. Güneşe karşı bir güneş çarpmasına karşı mesela bir şey mesela özellikle Arabistan gibi bir yerde. Siz başaçlı gezdiğiniz takdirde mesela o güneş mesela güneşin altına gel hiç gezemezsiniz. Yani e, mesela buna e, şey olabilir. Veya işte soğuk havalarda sizi soğukta mesela düşünün bazen bir soğuk çok soğuk bir zaman oluyor siz başınıza bir takke takmasanız o soğukta çıkarsanız geldiğinizde bir bakmışsınız burnun akıyor kulaklar tıkanmış ağız soğuk almış boğaz E bunu birçok hikmetleri var yani yani birkaç hikmetleri bazıları bunlar yani e, dolayısıyla şimdi diyelim ki İslam'da bir şey var olmuş bir şeyse mesela ortaya konulan bir şey varsa da yani illa bir şeyin hikmeti bilmesi de gerekmez mesela. Yani az önce buyurduğunuz şekilde o mesela sağ ayakla işte girmesi. Allah Resulü sanırım her şeyi mesela yaparken dahi her şeyi sağla başlamıştır. Mesela oturduğunda mesela diyelim kalk, kalkmıştır mesela. Kalkarken bir ayakkabıyı giydiği takdirde o ayakkabısını önce sirkelermiş. Bakın bunun hikmetine şimdi ne vardı ki? Allah Resulü mesela onu sirkelerken bir kere bir akrep mesela ayakkabısında çıkıyor. Bakın hikmetlerden bir tanesi bu. E diğer hikmeti sünneti işliyorsunuz yani. Yani bunu akrep ayağımda vardır diye değil de o niyetle mesela alıp ısırkeles Allah benim peygamberim bunu böyle yapmıştı dedi. Dediniz takdirde o sebebe almış oluyorsunuz. Bir, Mesela Allah Resulü bir şey giyerken sağdan giyerdi, soldan çıkarırdı. Bakın, sağdan giyerdi. Mesela diyelim ki bir mesela gömleği giyeceğiz ama sağ kolunu önce koyar, sol kolunu ondan sonra. Çıkarken de soldan çıkardı, sağdan önce sol sonra sağdan çıkartırdı. Yani tuvalete girme çıkma misali gibi yani. İşte Hz. Ayşe anamızdan mesela rivayet ediliyor. Allah Resulü hep diyor sağdan başlardı sağdan bitirdi diyor. Girerken sağ ayakla girerdi mescide girerken sağ ayakla girerdi mesela sol ayakla çıkardı çıkardığı buna benzeyen birçok mesela şeyler var. İşte onun için yani mümine yaraşan müminin yapması gerekli olan şey benim peygamberim bir şey yapmış mı yapmamışım yaptıysa benim yapmam. Yap. mesela yaptığım takdirde sevap kazanırım yapmadığım takdirde azaba düşer olurum işte biliyor musun mesela bazen bir şey vardır diyelim ki adam sarık takıyor ama sarığın düşmanı adam bunu düşmanlık olmakla beraber dinden çıkıyor bak dikkat buyurun yani İslam'ın mesela bir şeyde dahi yani bir şeyi bir insanı illa yapması şart, ya yapmaması şart değil yaptığı halde yaptığının zıdını yapmak mesela mesela adam namaz kılıyor namaz kılanlarla alay ediyor mesela namazla alay ediyor ama namaz da kılıyor bunu yapmakla beraber dinden çıkıyor avuzu u yani. İşte mesela İslam'da diyelim ki bir insan yaptığı bir şey az olsun çok olsun büyük olsun küçük olsun fark ait, ait edemezsiniz. Yani bir şey peygamberden varit olmuşsa gelmişse onunla alay etmek insanı dinden çıkartıyor yani. İşte onun için Rabbim Celle Hazretleri peygamberine ve onun sünnetine ve kitabına uymayı ve hayatımızın sonuna kadar o mesela inanç üzere yaşamayı nasip ve müyesser eylesin inşallah. Başka sorusu olan var mı? Hocam şimdi demek ki şey savaşlarda meleklerin yardıma acelikte zaman sarıklı oldukları. Evet. Ha. Evet. Hah. Böyle görev var mı kim görmüş? Hah. Ki, diniliyor. Demek ki görenler var. Gören gözler, gören beyinler var oğlum, var. Şeyler. Allah dostlar var. Ee, bazı hadislerde geçiyorum. Mesela işte Bedir Savaşı'nda gelen meleklerin sarıklı olduğunu atlarla, Tabii, alacalı atlarla işte efendim beyaz atlarla beyaz elbiselerle evet. mesela Hz. Cebrail Aleyhisselam'ın Peygamber Efendimiz'e insan şeklinden gelmesi gibi. Mesela meleklerin yani nurdan yaratılmış sıfatlarla beraber gözle görülmez elle tutulmaz varlıklardır. Bu varlıklar olmasına rağmen ama her şekle girme şeyleri de var. Mesela e, Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam bir gün e, Hus, Husayn bin Huday Radiyallahu Hazretleri Bakara suresini okuyordu. Tam sesini yükseltirken yanında bir tane Yahya isminde bir çocuğu vardı. Tam sesini yükseltirken atı şahlanmaya başladı. O korktu dedi ki e, mesela belki bu at ha, çocuğumu çiğner diye korkmaya başladı. Sesini indiriyordu. Atta şahlanışını kesiyordu. Sayı hadisa. Ondan sonra Tekrar e, mesela sesini yükseltirken at tekrar şahlanıyordu. Tekrar sesini kesiyordu. Sesini kestikten sonra diyor başımı göğe kaldırdım baktım böyle yıldızlara benzeyen bir şeyler diyor. Göğe tırmandı ve kayboldular. Geldi efendim sallallahu aleyhi ve Dedi ki ya Resulullah ben dedi bu gece Bakara suresini okuyordum. Benim yanımda Yahya e, isimli, isimli oğlum benim yanımdaydı o yatıyordu o da. Atım çalanırken korktum onu çiğneyecek diye sesimi kestim. Sesimi keserken bir baktım göklere efendim göklere yıldızlar şeklinde bir şeylerin tırmandığını gördüm. Onun efendim tırmanırken e, o, o şekil gördüm. Onlar kimdi ya e, o sey diyor biliyor musun? Onlar meleklerdi diyor. Sen diyor Kur'anı okurken onlar seni dinlemeye gelmişlerdi. Sen diyor efendim sabaha kadar eğer Bakara suresini devam ettirmiş olsaydın gözlerinle o melekleri görür ve onlarla tokalaşırdın der. Diyor. İşte onun için mesela bazen efendim insan mesela Hz. Cebrail Aleyhisselam çok çok zaman vahiy getirirken Dahye'til Kelbi isimli mesela sahabenin şeklinde geliyormuş peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Onu gören sahabe onu Dihye zannederdi. Ya yani nasılsa orada dıhiyedir yani. Halbuki Cebrail Aleyhisselam'da gelmiş. Mesela bazen ses şeklinde geledi. Mesela bazen şekil normal bir be bembeyaz. İşte geçen o mesela Cebrail hadisinde diye geçer. Bembeyaz bir şeklinde efendim beyaz örtülere bürünmüş güzel bir bembeyaz elbiseyle. O elbiseye leke bile değmemiş. Gelmiş, dizini Peygamber Efendimiz'in dizine değdirmiş Efendim Ya Muhammed demiş İslam'da ne var İ İslam'ın şartı nedir İmanın şartı nedir Kıyamet ne zaman kopar Bunları söyleyip söyle, Peygamber Efendimiz'in cevap verdikten sonra Kalkmış gitmiş Sahabe demiş ki ya Resulullah Demiş efendim bu gelen kişi kimdi O gelen Cebrail'di biliyor musunuz Eyvah diyorlar mesela ama işten geçiyor Mesela ki buna benzeyen çok mesela şeyler var bir, Yine bir gün Peygamber Efendimiz'e birisi geliyor Diyor ki ya Resulullah diyor Ben diyor Müslüman olmak istiyorum. İslam'da ne var? İslam'da diyor ki günde beş vakit namaz vardır. Sen diyor bunu kılarsan beş vakit vakti kıldığın takdirde Allah'ın borcunu eda etmiş olursun. Ama bunun dışında, efendim, işte nafile namazlar var, naf efendim, farzlara bağlı namazlar var. İşte sabah diyelim iki raket sünneti, öğlenin ilk dörtü, son, son ikisi, işte efendim, akşamın yatsın vesaire vesaire yani. Bir de bunlara bağlı olmuyor sünnetler var. Kuşluk namazı gibi, teheccüd namazı gibi işte, efendim, ıı, tahiyyatın mescid namazı gibi, abdest namazı gibi ona benzeyen. Bunları da yaparsan diyor, Allah katında dereceni yükseltirsin. Mesela efendim, ondan sonra daha ne var işte... Kelime başta kelime-i şehadeti söylüyor. Kelime-i getirirsen diyor. Hep beraber getirelim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resulü. Bunu söyledikten sonra İslam dairesine girersin. Ondan sonra namazı söylemiş. Ondan sonra malın varsa kırkta birini Allah yolunda infak edersin demiş. Mesela o da e, onun dışında o mesela Cenab-ı Hak sana mal, maddi imkan vermiş. Mesela mali imkanın genişlenmiş. Sen efendim Allah yolunda fakirlerin fukaraların işte efendim yetimlerin dulların ellerini tutup mesela onların efendim şeyinde mesela bunlarla ilgili yardımı yapmışsan efendim o da senin dereceni Allah katında yükseltir efendim. Bu şekil e, derece sahibi olursun. Ondan sonra daha ne var? İşte malın varsa efendim eee Ömründe bir kere senin üzerine hac farzdır. Diğer zamanlar Allah maddi imkan verir. Bir gidersin, üç gidersin, beş gidersin. Bu da senin nafile hükmüne geçer. Allah katında dereceni arttırır. Daha ne var ya Resulullah? Efendim işte e, ne dedik? Zekat, e, hac, e, oruç. E, mesela senede bir ay oruç tutarsın. Bu senin üzerine farzdır. Bunun dışında nafile oruçlar var. Peşembe, pazartesi günleri. O sahabe bunu dinledikten sonra ya Resulullah vallahi diyor senin bu söylediklerine bu söylediklerine ne bir şey ilave ederim ne bir şey eksiltirim. Hemen dedikten sonra gidiyor. Allah Resulü diyor eğer cennet bu adam doğru eğer söylediği doğruysa cennet ehli görmek isteyen bir varsa bu adama baksın. Mesela şimdi biri çıkıp desek ya cennet ehlini kim gördü? İşte cennet ehli. Bak. Allah Resulü cennet ehlini vasfını söylüyor. İşte onun için buna benziyor. Çok yani büyük müjdeler var. Rabbim inşallah o müjdelere bizleri de nail eylesin inşallah. Evet başka sorusu evet. ilave edeceğiniz. Buyurun. Peygamber Efendimiz tam şekilde yürdü mu acaba? Tam heyvetiyle. Gerçek yani. Gerçek, gerçek. Evet. heyvetiyle. Evet şimdi e, burada hani ce, Cemalullah meselesi var. Şimdi e, bir e, şeyden Kürtçe mevlitte öyle bir şey geçiyor diyor. Evi huda bçav ve dünya edit. Yani o dün dünya gözüyle Allah'ı gördü diyor. E şimdi ayet kelimelere baktığımız takdirde görmenin mümkün olmadı. Mesela dünyada görmenin mümkün olmadı. Çünkü mesela Cenab Cenab Celle Leval Hazretlerin Musa Aleyhisselam kendisine Ya Rabbi ben seni seni görmek istiyorum dediğinde beni görme mümkün değildir. Çok ısrar edince o zaman şu dağa bak. Dağ yerde bulursan beni görürsün. Dağ görünce dağın paramparça olduğunu görüyor ve kendisi de bayılıp düşüyor. Aylıktan sonra Ya Rabbi ben diyor seni tenzih ediyorum diyor. Yani burada bakıyoruz şimdi Cenab-ı Hak mesela Musa aleyhisselamla kelam etmiştir, konuşmuştur ama perde arkasında konuşmuştur. Yani zatını göstermemiştir. Bu zatın görülmesi kıyamete kalmış olan bir şeydir. Şimdi mesela bazı alimler diyorlar ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sidretül Muntaha'ya çıkarken diyor Allah'ı bizzat gözüyle görmüştür. Bazıları da diyorlar ki Allah'ı görmemiştir. Cebrail aleyhisselamı kendis şekliyle bizzat görmüştür. Yani yani kendi yani onun bütün şey, şeklini görmüştür. Ee, Allahu Teala'yı görmemiştir. Çünkü Allah'ın görmesi diyor mesela kıyamette onu görülecek mesela ki rü'yet rü, Allah rü'yetini yani görülmesi kıyamette olacaktır demiş. Kimisi de demiş hiç bizzat mesela dünya gözüyle de Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Miraç gecesinde Allah görmüştür. İşte onun için e, e, o şekilde var. Cebrail Aleyhisselam işte bazen e, kendi şekliyle gelmiştir peygamberin yanına. Bazen başka insanların şekliyle girmiştir peygamberle yani şeylerin meleklerin böyle özellikleri var Bazen efendim işte e, Şekilden şekile girebilirler Mesela e, bir misal daha vereyim Şeyde e, Salih bir tane sahabi varmış e, Ticaretle uğraşıyormuş Bu sahabeyi e, efendim e, Ticaretle uğraştığından ötürü Mesela diyelim benim param birikmiş, seninkinin birikmiş, öteki parası ötekinin parası birikmiş. E, diyoruz ya bizim paramız bizim yanımızda olacağına buna emanet bırakalım. Her gö götüren kişi emanet parayı ona bırakıyor da kabul etmiyor. Benim borcum olsun diyor. Çünkü emanette sorumlu değilim ama borçtan sorumluyum diyor. Ondan sonra borç olarak kabul ediyor. Bir gün ticarete çıkıyor. Çıkarken bir aşkıya bunu yolunu kesiyor. Diyor ki ya üzer üzerindekilerin ne üzerindeki neyin varsa hepsini çıkar. Efendim eee. Ondan seni öldüreceğim. Ondan sonra üzerindeki ne varsa çıkartıyor. Hadi son sözünü söyle diyor seni öldüreceğim. Ya diyor benim üzerindekileri çıkarttın. Niye efendim artık beni öldürmeye ne hacet? O tamam üzerinde neyin varsa hepsini al ama beni bırak. Yok diyor benim kastım senin e, malın değil canındır. E o zaman e, son sözün nedir? Son sözünü söyle. O zaman diyor bana müsaade et benim son sözüm diyor. Bana iki rekat namaz kılmaya müsaade et. O da iki rekat namaz kılıyor. Ellerini açıyor, dua ediyor. Ya Rabbi diyor, şu zalimin elinde senden başka beni kimse kurtaracak, efendim kimse yoktur. Ancak kurtaracak olan sensin. Dua ediyor, Allah'a yalvarıyor, üç kez bu şekilde böyle dua ediyor. Üçüncü kez tam daha o eşkıya da elinde kılıçla onun başının te tepesinden bekliyor, namazı bitirecek, bitirdiği gibi kellesini uçuracak. O da diyor ki ya hele devam et diyor. Zaten senin gibi niceleri böyle gel, geldi mesela böyle bak bakıyor ki adamlar bir sürü kelle orada. Bir sürü insan cesedi orada. Ondan sonra tam ellerini daha yüzüne sürmeden bir bakıyor ki şak diye bir ses geldi. Bir dönüp bakıyor bir atlı elinde kılıcı o başında bekleyen efendim eşkıyanın kellesini uçurdu. O da korkmaya başladı. Diyor, korkma diyor. Ben diyor yedinci kat semada gelen melekim diyor. Senin diyor efendim duanı Allah Celle ve Allah Hazretleri icabet etti ve beni gönderdi. İlk çağırırken diyor ben yedinci kattaydım. İkinci çağırırken üçüncü kat semaya indim. Şu ikinci kaz, ikinci, üçüncü kez de şu anda yanındayım. Hemen kayboluyor gözler. Yani buna benzeyen çok mesela olaylar vardır. Mesela melekler arasında, sahabeler arasında. İşte onun için yani hani Rabbinin görünmez orduları deniliyor. Işte. Görünmez ordular bunlar yani. Yani mesela Cenab-ı Hakk'ın işte Bedir Savaşı'ndaki o mesela melekleri göndermesi mesela müminlere sekinet verdiği, kafirlere büyük bir hezimete uğrattı onları. Bunlar hepsi birer örnek misaldir yani. Evet. evet. Peki, buyurun. İnşallah. Şeb'elevin sema Peygamber Efendimiz gittikleri zaman işte Sidre Semtaya. Ya e, orada Cebeli's'ten yine bir hocanın vaazını yani dinlemiştim. Ya garındaşım Cebrail, Allah'ım bana, Rabb'im izni buraya kadar. Ben burada on tarafa gidemem, sen buyur. Evet. Rabb'im seni çağırıyor yanına. İşte, tabii oradan o tabi Peygamber Efendimiz, e, Rabb'imizden ne kadar... Atak yüz mi görüşüyor, yoksa perde arkasından mı görüşüyor, konuşuyor? İşte bunun, e, burasında bir net bir şey var mı evet, Ayak-ı Kerim'e veya bir halde. Şey. İşte bu olay, e, Miraç e, olayından gerçekleşen olaylar. Bu Miraç olayında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Cebrail Aleyhisselam'la beraber çıkmış. Birinci kaç semaya kapı çalınınca, kim o denilmiş? Cebrail aleyhisselam, ben Cebrail'im demiş. Peki yanında kim var demiş? Demişler yanında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Peki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın seninle beraber geleceğine dair izin aldı mı? Aldı diyor. Giriyorlar. Oradaki mesela peygamberle selam veriyorlar. İkinci kat, üçüncü kat, beşinci kat, altıncı kat, yedinci kat vs. Sonunda Sidret-ül varınca Hazreti Cebrail diyor ki benim artık iznim buraya kadar. Bundan sonrası ben gelemem diyor. İşte oradaki o durumla ilgili ulema diyor. Kimi ulema diyor mesela Allah Celle Hazretleri bizzat diyor gözleriyle gördüm. Kimi de diyor perde arkasına gördü. Mesela orada o şey oluyor yani bu üleme arasında işte kimi gördü kimi görmedi şekliyle bir şey vardır. Allah en doğrusu da Allah bilir tabii ki. Evet. Başka soracağımız, ilave edeceğimiz. Peki. Vesallallahu ala ala alihi ashabi Subhan rabbil Antalya. Evet, evet. Kenan, Kenan, kaç imamı buyurdu? Gerçekten Evet. bunu da kalka sıfet Evet. sene Çok Çok ne olduğunu anlıyorsun o da neyle denediğini Ne